Seyyidina Muhammed Mu'ala Aleyhi As-Selamu'na. A'udhu billahi s-sami'u al-alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bike minemezatil sh-shayatin. Ve a'udhu bike rabben yahudurun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaaakum rasulun min anfusikum قرئ عليكم بالمؤمنين الرحيم فيتمن فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم صلى الله تعالى عليه يا سيدي يا محمد جزا الله تعالى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله ana amm alayna nabiyyina habibina shafii'una muhammad sallallahu ta'ala alayhi sallam allahumma at'i sayyidina muhammadal illa efendimizin sahabe-i kiram nezdindeki itibarı ve onların kendisine bağlılığı ve muhabbetleri ve onu tercihleri Bursa'da da devam ettik bu konuya. Hani biraz buradan dersi hafifletelim de bu mevzulardan hazırladığımız konuları bitirelim. Ondan sonra esas dersimize devam edebilmek için Bursa sohbetine birkaç hususa temas edildi. Biz doğruları beyan edelim, hakkı hakkati beyan edelim, kim beğenmiş, kim beğenmemiş, kim sevmiş, kim sevmemiş, bu bize alakadar etmez. Çünkü Rabbimiz buyuruyor, <gülüyor> benim kullarım, benim yolumda cihad ederler. Bunun manası demek İslamiyeti anlatmak için, tanıtmak için. Hakkı meydana çıkartmak için gayret ederler. Cihadın her vakit farklı şekilleri var, tezahürleri var. Silah cihadının yeri gelir, vaaz cihadının yeri gelir, ders okutma cihadının yeri gelir, reddiye yapmak lazım gelir vs. Bunlar hepsi cihattır. Fakat mesele her şeyi zamanında yapmak, yerli yerince yapmak icap eder. Bunu yaparken de وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ laim Hiçbir tenkitçinin tenkitinden korkmazlar. Yani kim bize laf attı, söz attı, efendim üzerimize leke atacak, bizi itibarsızlaştıracak falan böyle şeylerden korkmamak lazım. Korkanlar iflah olmazlar. Korktukları da başlarına gelir ve Allah'ın dinde de itibarları biter. Biz itibarı Allah'ın dininde arayacağız. İnni vebatu'l izzet fi't taat ve'n nas yetlubunha fi ebrabil emara fi keyfe yecidunha. Hadis-i kutsiden Ben izzeti, şerefi, ululuğu yani itibarı diyelim şimdi git Türkçe'le anladığınız kadar. Nereye koydum? İtaata koydum. Yani kim bana itaat ederse Resulüme itaat eder. Sallallahu aleyhi ve sellem emirlerimi tutar, yasaklarımdan kaçarsa ben onu aziz ederim Allah buyuruyor. Ama insanlar izzeti şerefi ne yapmıyor? Bana itaatta aramıyor. Nerede arıyor? Ağaların, paşaların, zenginlerin, emirlerin, reislerin, valilerin, kaymakamların, işte milletvekillerinin kapılarında arıyorlar. Feki nasıl olacaklar? İtibar orada değil. O zaman olmayan yerde ararsan bulamazsın. Dünyada birkaç itibarın olabilir. Ahirette rezil olursun. Onun için her şeyi maznnesinde arayacaksın. Yani nerede umulursa umulan yerde arayacaksın. İnni wadatu'ul gina ve fi mal Feki fejidunah. Ben zenginliği kanaata koydum. Yani gönül zenginliği innemel gına ginen nefse hadis şerifte zenginlik gönül zenginliğidir. Öbür türlü parayla insanın ne gözü doyar, ne eli doyar, ne karnı doyar ama gönlü zenginse esas zengin olur. İnsanlar zenginliği nerede arıyorlar? Fazla mal biriktirmekte arıyorlar. Fekih ve cidûne nasıl olacaklar? Yok ki orada. Yani dünyanın en zenginleri en fakirleridir. Çünkü gönülleri zengin değilse en fakir insanlardan en zengin insanlar var. Gönülleri zengin ise. Kanaat meselesi. El kanaat kenzün. La efna. Bitmez tükenmez hazine. Varsa kanaatin. Yoksa ne kadar paran olsa aç kalacağım diyordun kupar. Çünkü evhamlısın. Vesveselisin. Allah'a güvenmeyen. Celle Celaluhu. İflah olmaz. İnni ve ilme fil ju'i. Ben ilmi açlığa koydum. Yani fakirliğe koydum, horluğa koydum, hakirliğe koydum, gurbete koydum. Yani çok rahatlıkla da ilim olmaz. Rahatlık insanın, insana batar yani. Rahatlık battı derler ya. Uykunu getirir, keyfini getirir. İlim olmaz. Ben ilmi açlığa koydum. Ve ne oldu bu ne ya? İnsanlar toklukta arıyorlar. Yani karnım doyarsa, sırtım pek olursa ben iyi hoca olurum. Olamazsın. Fekir vücudunu nasıl bulacaklar? Yani biz rize'ye gittiğimiz vakitte yani aç kalmadık ben aç kaldık demiyorum. Hoca efendi Allah selamet versin eliyle yedirdi içirdi acanne Allah selamet versin hepsine hayırlı uzun ömür versin onu çok yani yemek içmek sıkıntımız yoktu ama gurbetlik vardı, hasretlik oluyordu. Efendi azlerine özellikle ondan sonra anne babamıza aylarca görüşemedik. Ondan sonra e, imkansızlıklar vardı. E, öyle şimdiki gibi kalorifer yok, şofbenler yok, sıcak sular yatağın yandan akmıyor. E, zor işler. Vardı imkansızlıklar. Ama o vakit çok iyi hocalar yetişti. Sonra şimdi bakıyorsun büyük kurslar, güzel binalar, e, her şey son tekmil, kalorifer her şey yemek içmek diz boyu fakat Kaliteli bir hoca çok yetişmemeye başladı, azaldı yani. Neden rahatlıkta değil ki? Her şey yerinde aramak lazım. İni bıdaçu rahatte, fil cenneti, ben rahatlığı cennete koydum. Ve insanlar ıtlı ha? Fit dünya, insanlar rahatlığı nerede arıyor? Dünyada arıyor. Efeket ve cüduna nasıl bulacaklar? Olmayan yerde aramayacaksın bir şeyi, adam. Diyor ki ben diyorum işte bu kadar yaşıma geldim, şunu yaptım, bunu yaptım, emekli oldum, tam düzene girdim, rahat edeceğim dedim. Şimdi de kanser oldum. Veyahut karım kanser oldu. veya çocuğumu araba çarptı. veya yani bir rahat edemedim. E doğru yani edemezsin. Kimse rahat edemeyecek bu dünyada. Çünkü yok bunda rahatlık. Hele ki Müslümansan hiç yok. Müslümansan hiç rahatlığın olmaması lazım. Eskiden tabii e, Suriye'de ne oluyor, Mısır'da ne oluyor, e, Doğu Türkistan'da ne oluyor, e, bunları duymuyorduk bu kadar. Yani haber alma şeylerimiz azdı, araçlarımız. Eşinin internetler, şunlar bunlar, haberler, havadisler e, kısa zamanda ulaşıyor. Bu da insanı ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Eşini bakıyorsun orada Müslüman kardeşin aç, orada açık, orada sevil, orada hapiste, orada esir Orada kafasına bomba yağıyor. Orada cumaya gidemiyor. Orada cemaata gidemiyor. Hepsi tarumar vaziyette. Yani Yemen'de Şia ele geçirmiş orayı. Ehli sünnet perişan. Irak öyle. Her yer ateş oldu. Mayanlar'dan çiğ çiğ yiyorlar o Budistler. Efendim Müslümanlara ne eziyetler var. E şimdi bunları duyduğun zaman rahat edemezsin. Etmemen lazım. Müslümanların derdiyle dertlenmen lazım. Hani, velev ki burada rahatsın, e yine rahat edememen lazım. Neden? E onların derdi seni de, efendim, rahatsız etmesi gerekiyor. Müslümansan. O zaman, yani senin zengin olman, sağlıklı olman, ailende huzurlu olman yine sana rahatlık vermemesi lazım. Neden? E dünyadaki bütün Müslümanlar rahat değilse sen nasıl rahatsın? Nasıl böyle rahat uyuyorsun, keyif ediyorsun? Ha ha hi, hi. O zaman ne yapmamız lazım? En azından bir dua seferberliği yapman lazım. İşte vesaire. Yani Müslümana rahatlık cennette inşallah, ahirette inşallah, e, burada rahatımızı kaçıracağız. Onun için toplanıyoruz. Bak sohbetler yapılıyor, dertleşiyoruz. Kendimize göreken çapımızda bir şeyler, kitap hazırlanıyor, dergi hazırlanıyor orada. E, bu sayıda dünyadan haberler de koydum. Baktınız mı? He? O benim dünyadan haberlerime iyi bakın. Çünkü ben onları niye seçiyorum? Şia ne yapıyor? ehl sünnet düşmanlar ne yapıyor? Yahudi ne yapıyor? PKK ne yapıyor? Ermeni ne yapıyor? Bak onlar hep size dergiye bilgiler koyuyorum artık. Bundan sonra başladım. E çünkü يَنْبَغِي لِلْاقِلِ İbrahim Aleyhisselamın sayfelerinde, vahiyde buyuruluyor ki ayetlerde. İbrahim Aleyhisselama inen sayfelerde. Akıllı kişiye gereken odur ki, en يَكُونَ حَافِظًا لِلِسَانِي Arifem bize mani, zamanını bilecek. Zamanını bilecek. Ortalıkta ne var? Ne dolap dönüyor? Bilecek. Müslümanlara kim kazık atıyor, kim kandırıyor, Müslümanım diye çıkıyor, içeriden hançerliyor, bunu bilecek. Zamanını bilmen lazım, diyor allah Teala. E, sana sadece otur, zikret, sabaha kadar kıl, akşama kadar oruç tut, ondan sonra dünyada gavurlar ne oyunlar hazırlamış, bilme. Böyle bir şey yok. Müslüman akıllıysa zamanını bilecek. Ya o bakımdan biraz bilgiler koyuyorum size üç, sayfa, iyi oluyor mu? He? İnşallah kullanırsınız. Yine en akıllı sizsiniz tabi. Ama yani şuurunuz artması için. Dünyada neler oluyor meselesi? Ümmet neler çekiyor? Bazı şeyler, bilgiler verilmesi lazım. Hafızan yani dilini koruyacak. Efendim, ben onu çok beceremiyorum, fazla konuşuyorum ama İnşallah hayırlı konuşuyorumdur bir de işine bakacak, Müslüman işine yönelecek, yani ya dünyaya yarayacak ya ahirete yarayacak, bir meşguliyet içinde olacak, fuzuli işlerle meşguliyeti kesecek vakit dar, nefesler sayılı ölüm her dakika ensemizde yaklaşıyor, ahirete gittik gitmek üzereyiz, i̇şte geriye ne hizmet bırakabiliriz vatana, millete, ümmete, ehli sünnete ne kadar faydalı olup da Gerimize bir eser bırakabiliriz. Bunun derdindeyiz. Siz de aynı dertte olmanız lazım. E ben hoca değilim, hacı değilim. Ama sen de bir çocuk doğurmuşsun. Bu çocuğu iyi yetiştirirsen, o çocuk sana dua etse, kabrinde sana fayda gelir. Hayırlı evlat yetiştirirsen o da birilerine vaaz eder, nasihat eder. Hoca olmasa da çevresinde tebliğ yapar. O da çocuğunu İslam üzere yetiştirir. Hep nefesleri kadar sana sevap gelir. E dolayısıyla eser dediği ille de kitap yazmak değil, çocuk da eser. Bir hayırlı evlat yetiştirin, eser bıraktın işte. Onun için herkes e, efendim, eşinden sorumlu, çocuğundan sorumlu, kızından son küllüküm râin, hepiniz çobansınız. He? Küllüküm vesûlâ râiyeti, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Tabi profesörün biri bunu söyledi, kalktı de dediler adama, vay milleti hayvan yaptı dediler. Yahu, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama yani, sen insan olsan hadisi bilirsin. Hadisi bilsen de bunu demezsin. Çünkü hadis-i şerifte diyor, ''Küllüküm râin'' hepiniz çobansınız. Adam hadise atıf yapıyor tabii ama... Aşağıdaki cahil Cuhela takımı, ''Efendim, ha vay, bize hayvan'' dedi. Ya sana niye hayvan diyelim? Sen hayvanın günahı yok, sen nasıl olacaksın hayvan? Hayvan çok yüksek bir seviyede bir şey. <gülüyor> hepiniz çobansınız. ''Ve kullüküm mesfun harvâiyyeti'' Hepiniz güttüğünüz sürüden, sorumlusunuz. E burada e, e, kadına da söylüyor. El, elmer acü ra'in e, ve ra'iyetun ra ra'in olabilir. Fi malizevciha kadın kocasının malında mesuldür, ç, sorumludur diyor. Çünkü adam bırakıyor gidiyor. E, neyse yani evi ocağı, tarlayı eskiden biraz daha da muhtevası vardı. Şimdi evler gibi değil. Etrafı vardı. işte. şu su vardı, bu su vardı. Ya e bunu soracak Mevla, sen bunu çaldırdın mı? Kendin mi çaldın, israf mı yaptın, mesela, sen ışıkları fazla açık bıraktın, adam faturayı adam ödüyor, faturaya yansıdı oraya 10 lira 20 lira, bunu soracak Allah kadına, niye soracak, e sen ışıkları niye fazla açık bıraktın, Işık lazım mıydı, değildi, e yaktın buraya lambaları bıraktın gittin, adam ödüyor faturayı, mesela, detaya girdiğin zaman, fatura kime çıkacak tabi? Ahirette de bir faturalar var. Şimdi buradaki faturada kime çıkacak? Bir de ahirette de faturası var. Sen de doğal doğalgaz fazla geldi, bilmem ne geldi. E burada tabi israf varsa bir de ahiretteki faturayı düşünmüyorsun. Bir de orada onu soracaklar. Niye yaktın bu kadar, niye yedin bu kadar, niye içtin bu kadar? Kadın mesul, erkek zaten mesul. Helalden mi kazandı, haramdan mı getirdi? Karısına, çoluk çocuğuna ne yedirdi? E çoluk çocuğunu cahil mi bıraktı, okuttu mu etti mi? He? Soracaklar bunu. Ve racülü ra'in fi ehli, adam ailesi içerisinde çobandır. Onu ona soracaklar. Şimdi geçen hafta söyledim işte sonuna doğru söyleyince biraz ayaklanıyorsunuz, kalkıyorsunuz, oturuyorsunuz bir şeyler tam kafanız başınızda olmuyor. Son çıkan kitabımızda. Kadın halleriyle ilgili mesela bir şey. E bana ne ben kadın mıyım? Ya sen kadın mısınla ne alakası var? Sen ne kadar anlayışsız adamsın ya. E senle diyorlar ki çoluk çocuğu arasında adam çobandır ve sorulacak ahirette diyor sana. Bu sahih hadis-i şerif bu şerifte. Sen daha buradan ne anlamıyorsun? Bu kadın efendim adet halini merak etmeyebilir. Temizliğine dikkat etmeyebilir. Temizlenir bir vakit iki vakit namazı geçirir temizlenmedim zanneder. E oradan cehenneme gider ya. Çünkü neden? E, temizlik vaktinde oldu namaz kılman lazım. Onu tam hesabını bilmediği için biraz daha pay bırakayım. Nereye pay bırakıyorsun? Öğlen ikindi de geçsin de akşama sağlam olsun. Akşama sağlam olsun diye bir şey var mı? Öğlenden evvel sen temizliğin tamamlandıysa öğlen ikindi farz sana. Birçoklarında bu mesele var. Temizliği hangi dakikada başlıyor? Hangi noktada bitiyor? O arada hangi namaz tereddüb ediyor? Hangi namaz üzerine farz oluyor? O onun şeyini bilmediğinden, neye göre hareket edeceğini, fıkha göre, ilmi halini bilmediğinden birçok kadın namaz geçiriyor. Hem de takva kadın. Ama ilmi yok. Hangi kan özür kanı? Hangi kan istihaza? Hangi kan hayız? Hayız namaz manidir. İstihaza namaz mani değil. İstihaza ne demek? Özür kanı. E ne zaman özür oluyor? E üçten aşağı düşerse özür oluyor, ondan yukarı çıkarsa özür oluyor. Detay, detay, detay, detay. Dünya kadar da tafsilat var. Ya hoca ben, ben öyle işlere bakmam. E nasıl işlere bakmazsın sen? Hanım almayı biliyorsun. Çocuk dörtmayı biliyorsun. Kızın gelmiş بلو uçağına. Olmuş 11-12 yaşında. O çocuğun sorumluluğu başında. Sen buna öğretmezsen bu ne cevap verecek ahirette? E o zaten kılıyorlar onlar canım. E kılıyor ama ilimsiz. Bittiği noktada yıkanması gerek. Namaza başlayacağı noktada tehir ediyor. Bitmedi diye hesap yapıyor. Ama onun hesabına göre, fıkha göre bitmiş. Bu neye göre tespit edecek? Ya neye göre tespit edecek? Ya, Ayşe Anamız radıyallahu anh'a ne kadar bu hususlar beyan etti. Sahabe-i kiram bu hususlarda ne kadar ince gittiler. Değil mi? İmam-ı Azamlar bu meseleleri konuştu. müstehitler bütün fıkıh kitapları, ciltler dolusu bu konular yazıldı, çizildi. Bu namaz meselesi, abdest meselesi, gusül meselesi, taharet meselesi, senin hanımından ilişkinin helal mı haram mı olma meselesi neresinden istifade edebilirsin? Neresine diyebilirsin? Neresine bakabilirsin? Hayız halinde vesaire vesaire. Ne kadar meseleler var? Neresindesin bu meselelerin? Neresindesin yani? Anadan atadan gelenek görenek din olmaz. Din ancak ilimli olur. Din fıkıhtan ibarettir. Alaeddin Efendi Hazretleri. Dört mezhebin ültüsü din fıkıhtan ibarettir. Yani fıkıhsız din olmaz. Bir itikat, ikinci fıkıh. İtikadı olmayan da fıkıh hiç lazım değil. İtikadı el-i olduktan sonraki ilk vazife nedir? Namaz. Öyle mi şimdi? İmandan sonra ilk vazife nedir? E, namazın e, ilk başında neyle başlıyor namaz? Hades'ten taharet, necasetten taharet. Büyük abdestsizlikten temizleneceksin, küçük abdestsizlikten temizleneceksin. Yani bildiğimiz abdest ve kusül meseleleri. E kadının da bu meseleleri Tamamen gusülle alakalı. Ve namaz kılmaya elverişli mi? Değil mi meseleleri? E sen şimdi bunlar... Heee gidin. Öbür tarafını iş bırak. O şimdi hocalar çıktı, proflar çıktı, doçentler çıktı. Onlar diyorlar ki, efendim, hays kendi namazda kılar. Oruçta tutar. Hatta Diyanet Reisi'nden de bir böyle bir şey, fetva var. Eski midir, yeni midir bilmiyorum. Yani kılmamasına ruhsat verilmiş. Ya Diyanetin fetvası değil bu. Diyaneti bağlamaz. O kendi kafasına bir şeyler konuşuyor ara sıra. Konuşmuş yani bir yazılarda var. Efendim bu ruhsattır. İsterse kılmaz ama kılsa da kılabilir. Ya nasıl kılabilir? Cülüptür ya. Cülüptür mesela. Ha bunlar da ayrı konular şimdi. Biz ne zaman terk edecek, ne zaman başlayacak? onu titizliğindeyiz. İhram meselesi. Umre meselesi, değil mi şimdi? Gidiyorsun oraya, e, tavaf edemez. E, Haçça giderse tamam, Haçta Arafat'a çıkar, Müzdelife'ye de vakfa yapar, onlara manisi yok. Ama neler de neler. E, şimdi bunları bilmediğin vakitte mesuliyet. Allah'a muhafaza hala bidat ehli adamlara, hayır kadın namaz kılar diyen adamlara fetva soruyor bizim millet. Ya? Geçen sapıkların başının bir tanesi ümreye gitmiş, onu da götüren de benim bir adamım yani. O da onu bulmuş. Başka hoca bulamamış. Götürmüş onu ömrüye. Ya diyor yemek yemedik diyor şeyde ya lokantada. O da diyor, fırça atıyor önüne gelene diyor. Kardeşim yemek yiyeceğiz. Ne rahatsız ediyorsunuz falan. İyi ki de sinirli sert herif. Yoksa hep yanlış fetva verecek yani. Allah'tan kovuyor milleti falan. O da hoşuma gitti. Allah bunlara hep böyle bir iticilik ve terslik nasip etsin de. Millet de onlardan cüzamlı gibi kaçsın. Eşillik. Adamdaki şimdi şey, ben oradan başka bir şey çıkarıyorum tabi. O da diyor ki yani hocaya çok soru soran var. Falan. Rahatsız ettiler. O da diyor senin gibi değil diyor. Sen diyor yumuşak huylusun diyor. O diyor herkesi kovdu falan. Elhamdülillah dedim. Kovsun dedim falan. E tabi hayırlı olsa Kabe'ye gir diyecek herif kadına. Öyle bir hoca yani. Cık. Götürmüş onu falan. Ben şimdi oradan kafayı taktım. Yahu senelerdir bu adamların ne mal olduğunu. Bas bas bağırıyoruz. Hala Mekke'de Medine'de adamları gören bizim Türk milleti fetva soruyor. Yani ne kadar ilginç bir durumdayız ya. Ya bu adama fetva sorulur mu? Adam zaten kader inkar ediyor, alın inkar ediyor, helal haram diyor, namaz üç vakit diyor, baş açık namaz kılınır diyor, her şeyi diyen bir adam. Bu adama fetva soruyor Mekke'de bizim hacılar. E durum bu. O zaman e, hala biz bu meseleleri tam millete duyuramamışık. Yani Burada Kadıköy'de birisi sorsa bir şey demeyeceğim de, nişan taşında birisi. Mekke'de giden yani, Mekke'ye giden. Şimdi Mekke'ye gidenler de tabii safkan değil, Mekke'de karıştı tabii şimdi. Eskiden Mekke'ye gidenler biraz dindar idi bir şeyler. Şimdilik Mekke'ye herkes, efendim, hocalar diyor ya hadis-i şerif, ahir zamanda hocalar meşhur olma veya tüccarlar ticarete, hocalar şuna, herkes bazı sofiler gösterişe, ümre işi artacak. Hadis-i şeriflerde var böyle bir şey. Yani o zamandayız şu an. Umre ve hac işi de artık şeye girdi. Yani böyle bir çeşitli malzeme vesilelerle kullanılmaya çalışılıyor. Allah cümlemize ihlas nasip etsin. Amin. Gösteriş için gitmekten muhafaza etsin. Amin. Amin. Ve, ve lakin yani millet fetvayı kimden alacağını bile daha anlamış değil. Yani biz burada bir şeyler anlattık, dinlettik, zannediyoruz ama Boşluk var. Çok boşluk var. Onun için biz bu meselelere iyi temas etmemiz lazım. Daha iyi okumamız lazım. Daha iyi okutmamız lazım. Millete dinini güzel anlatmamız lazım. E bu da kitap yazmadan olmaz. Erse fetvayı biz burada sohbette nasıl verelim? Dünya kadar detay var bu kadınların meselelerinde. O kadar tavsilat var. Bak 140 sayfa sırf bu konu. Sırf bu konu yani mesela. Ya çok ince bir mesele. Herkesin başına gelir. Karısının başına gelir. Kızının başına gelir. Evet. Ahir zamanın fitneleri de ayrıyetten başımıza geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. Beyan etti. Huzeyfe hadisi. Ahmet ibn Hanbel de var. Müstedt'te. Ve <gülüyor> le yusalliyenne huyyadu. Ahir zamanda ne olacak? Hayzlı kadınlar namaz kılmaya başlayacak. E neyle başladılar bunlar? E fetvalarla başladılar. Yani bu fetvaları bu hocalar verecek ki evet ne buyuruyor? Evvelü mâ tefkidûn min dinikum ul sayfa 99. Çok önemli bir rivayet. Burada reddiyeler var. Son bölümünde bu kitabın ne var? Efendim e bunları da özellikle beyan edelim. Sayfa 90 2'den sonra Kitabın sahibi 92'den sonra hayızlı kadın namaz kılar oruç tutar. Veya namaz kılamaz oruç tutar diyen sapık fikirli kişilere reddiyeler. Kimisi namazla orucu ayırmış. Namaz kılamaz da oruç tutar demiş. Sapıklığın sonu yok. İstediğin kadar Ayet hadise bakmazsan işkembeyi Kubradan attığın zaman da çok şık çıkabilir. Dolu şık çıkar. Efendim burada 101. madde, maddelemişik fıkıh meselelerini madde madde Tabi İlmihal'de aynı maddeli çıkacak. Belki birinci cidde var. 1500 madde belki bilmiyorum. Bin küsur madde var. Bazı bir maddeler iki sayfa. Üç sayfa. Hani maddede aradığımız zaman şu rakamda yazılı konu diye rakamlamak bakımından öyle yapıyoruz. Hem sayfa verir hem rakam tutsun. Bazı kere baskı değişir. Baskı değişince sayfa değişse de rakam değişmez. Hani o bakımdan da kolaylık oluyor rakamdan aranırsa falan. Onun için öyle yapılıyor. Burada mesela 92 sayfadan itibaren bunlara... Reddiyeler var. Bu kişilere reddiyeler var. Hüzeyfe hadisinde e, radıyallahu teâlâ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Hepsi ol. Evvelü mâ tefkidûn min dinikumul huşû. Siz dininizden ilk başta neyi kaybedeceksiniz? Huşû kaybedeceksiniz. Huşû ne? Allah'ın huzurunda Allah görür gibi olma hali. Bu kayboldu mu? Bu çoktan kayboldu. Yani yani Sahabe-i kiram, tabi'in, tebe tabi'in o dönemlerde çok fazlaydı. Sonra bunun ehli azala, azala, azala, azala. Gadef <lehal> mü'minûn, inananlar mutlaka felhaerdiler. erdiler. Ama hangi mü'minler? Ellezînehum fî salâtim haşi. Namaz kılanları da demiyor. Namazlarının içerisinde Allah'ı görür gibi huşu halini temin edebilenler. Onun için huşu'a mani olan her şey nedir? Mekruh. Mesela telefonu sesini açık bıraktın. Telefon çaldı namazda rahatsız. Mekruh. Önünde bir şey var. Birisi geçiyor. Mekruh. Öyle yerde durmak. Sütre koymadın. Mekruh. Efendim dolu mekruh. Namazın mekruhları bir çoğuna bakarsanız açken namaza durmak mekruh. Abdestin sıkışık. Mekruh. Hep mekruhlar Allah'ın istemediği işlere bakarsanız Huşuğa zıt düşen Allah'ın huzurundaki o irtibatı koparan şeyler, hepsi mekruh. Mevla istemiyor. Onun için Namazdan evvel ne yapacaksın? Ee, bu engelleri kaldıracaksın, bertaraf edeceksin. Ona göre e, huzur temin etmek üzere duracaksın. Ama ilk kaybedeceğiniz huşu. Bu, şu anda bu tamamen kaybolmuş. Çok evliyadan zatlarda belki var. Geri kalan genel Müslümanlarda yani cami dolusu cemaatta bir kişi bile huşu eden bulamazsın. Huşu sahibi cami dolusu 1000, 2000, bin, bin, cemaat olsa, belki Mekke'de bir milyon, iki milyon kılsa kuşu bir iki tane bulamazsın. kuşu gitti. İlk kaybedeceğiniz şey huşurdur Bunu bu acayip bir belayla karşı karşıyayız. Çünkü huzuru kalp kalmadı. Çünkü insanların kafası aşırı meşgul oluyor. E tabii bu televizyon, internet, e, cep telefon vs. ulaşım da arttı. Hiç kimsenin aklı başında değil. Zaten görmüyor musunuz? Herkesin elinde cep telefonu birbiriyle bile konuşurken suratına bile bakan kalmadı. Bütün gençler bilhassa... Hep önüne bak, böyle anca yazıyorlar, cevap veriyorlar. insana da insan değeri veren kalmadı. Yani e, bizden sonraki nesil, yani bizim de, biz de yetiştik şimdi ama biz o kafada değiliz. Hatta bizi, telefon, mesaj bile yazamıyorum ben tabii. Ama bizim çoluk çocuğumuz maalesef e, hiç aklı başında kalmadı. E şimdi bu aklı başında kalmayan namazda aklını nasıl toparlayacak? İnsan namazın dışında e, huşu temin etmek için yol arayacak. Zeyn abidin İmam Zeyn el-Abidin radıyallahu teala e, ne yapıyordu? Daha abdest alırken sararıyordu, soluyordu, baygınlık geçirmek üzere oturtuyorlardı. Falan falan diyorlar tansiyonunuz mu Üçtefendi işte, Hazretleri falan. Diyordu ki, ya ben kimin huzuruna duracağım şimdi diyordu. Her namazdan evvel bunalım geçiriyordu. Yani namazın büyüklüğünden, yüceliğine ve innalleke biratun. Namaz çok ağır bir şeydir diyor Kur'an-ı Kerim. Yok hocam bana hiç ağır gelmiyor. Kuş gibi kılıyorum. İşte sen çünkü hafif meşrep adamsın. Sen namazda huşuğu temin edem edemezsen namaz sana zor gelmez. Ama ve inne alekebiratun namaz çok ağır. Çok ağır bir yük. Yüklü bir vazife. Abdestinden, güçlüğünden, taaretinden, öncesinden, sonrasından. İlla alel haşi'in. Ancak huşuğu sahiplerine bu ağırlık yok. Onlara Zahiri ağırlık yok. Ama manevi ağırlık da onlara çok. Çünkü onlar da öyle bir sıkıntıya düşüyorlar ki efendim acaba kabul olacak mıyım? Acaba Mevla'nın huzurunda huşu temin edebilecek miyim falan falan. Onların da manevi ağırlığı çok. rabbim. <gülüyor> onlar ki Allah'a kavuşacaklarına kat'i inanırlar. Kesin ben Mevla'nın çıkacağım. Ben <gülüyor> ile Onlar ki ancak Allah'ın zuruna döneceğiz diye böyle Ötleri kopar Mevla'dan. Onlara ağır gelmez. Zahiri tarafa ağır gelmez. Batıni tarafa ağır geldiği için. Ama sizin ilk kaybedeceğiniz huşu olacak. Ama mümkün bir şey, muhal bir şey değil. Allah'ımıza yalvaralım. Dua edelim. Ee, Evrad ı Behayye'deki dualarda da var. Hadis-i Şerif'den alınan dualardandır yani. Evrad ı de var. Allahümme caniyleke sabıran. Ya Rabbi sen için beni sabreden kullarından eyle. Leke haşan, sana karşı huşu eden kullarından eyle. Leke muhbiten, sana teva sana karşı boyun eğen mütevazi kullarından eyle. İleyke evvahem müniba, senin için ahvah eden kullarından eyle. Sana hakkıyla yönelen kullarından eyle. Amin. Yani dualar var, hadis-i şeriflerde var. İnşallah dua edelim. Yani duadan ümit kesmeyelim, Mevla'dan ümit kesmeyelim. Ama o kadar zor oldu ki huşu temin. İşte tarikat dersleri onun için var. Rabıtalar onun için var. Murakabeler onun için var. Çünkü bütün onların gayesine namazdaki huşuğu temin. Sen namaz dışındaki alıştırmalarını güzel yaparsan namaza girdin mi Allah ile huşuğu? Allah'a karşı irtibatlı huşuğu temin edebileceksin. Ama zaten sen lay, lay lom, geziyorsun, tozuyorsun, oraya buraya bakıyorsun, her şeyi dinliyorsun, kalbe her taraftan akıtıyorsun. Gözün baktığından o Arktan harktan kalp havuzuna baktıkların iniyor, dinlediklerin iniyor, konuştukların iniyor. E, kalp havuzu çift çarşısı bütün kanallar, göz kulak el ayak çalışıyor. Bunların hepsi helal, haram, mekruh, karışık işler yapıyor. Bunların hepsinden kalp havuzuna doluyor, doluyor, doluyor, kalp havuzu pis. O vaziyette de Allah ekber namaza duruyorsun. Zaten kıldığın dört dakikada, dört dakikada kılıyorsun. Dört dakikada da kılsan iyi, iki dakikada da kılan var dört dakikada. Böyle bir takla atar gibi de namaz kılıyorsun. Bunda sen huşu nereden temin edeceksin? Nerede temin edeceksin? Kendine gelemeden namazdan çıkıyorsun zaten. Evvel abi duracan. Ben bir neredeyim meselesi o tekbir getirirkenki mesele işte ellerin arkasıyla dünyayı arkaya atma meselesi tekbirde. Size i̇şte sırat köprüsünün üzerindeyim. Cehenneme düştüm düşebilirim. İşte vesaire evliyaullah anlatıyorlar ya senin namazın nasıldır? İşte benim namazım şöyledir. E, dinin direği müminin miracı namaz eserinde dersem bir bap açmıştım ben bu işe. Namazda huşu diye bir bap açtım. O bapta bayağı malumat var, kaynaklar var. Ebe, Evliyaullah'tan e, şeyler var. Beyanlar var. Yani bu ne demek? Bu şu demek, önden hazırlık lazım, beyni yerleştirmek lazım. Tarikat dersi varsa bu iyi bir şey. Çünkü rabutasını güzel yapan, murakabesi varsa, murakabesini güzel yapanlar için namaza hazırlık çünkü o bir sistemdir. Her gün belli dakikalarda, belli saatlerde bir alıştırmadır, temrindir. O neticede bir e, ne vardır? Otomatiğe bağlama imkanı doğar. Çünkü e, namazın dışında senin Mevla ile irtibat kurma vesilelerin olacak ki namaza giren girdiğin zaman o orayı hatırlayabilirsin. Tabi namazda rabıta yapılmaz. Ama namazda huzur ve huşur temin edilir. Bu da nedir? Beni yaratan Mevla'nın huzurundayım. O beni görüyor, başımın tepesine feyz ve tecelli ya duruyor, aramızdan yedişbin bin bu perdeyi kaldırıyor. Lev ee, yalemul musalli yunaci namaz kılan kimin kiminle konuştuğunu, görüştüğünü, kimin huzurunda olduğunu bilse, yani gerçekten ne sağa bakar ne sola bakar, kalbi de ne yapmaz, ne onu düşünür ne bunu düşünür. Ancak mevla düşünür. E ama huşu edenlerin alametleri var. O zaman ne yapamaz, kaşınamaz, sinek kaçıramaz, ondan sonra sakalını sakalıyla oynayamaz, orasıyla burasıyla oynayamaz. Değil mi şimdi? Birisi sakalıyla oynuyordu, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu adama bakıyor musunuz? Bu adamın kalbinde huşu yok buyurdu. Çünkü neden? Allah'a karşı huşu sahibi olsaydı, kalpte Allah'a karşı huzur olsaydı, uzuvları da sakin olurdu. Madem uzuvları hareket yapıyor böyle, namaz dışı hareketler, o zaman kalpte de huşu yok. Yani kalpte huşu var mı yok mu? Onun da bazı alametleri var. Bir olan ispat, millete karşı huşuğumuzu ispat değil. Mevla ile huzuru bulmak meselesidir. E, yani yalvaralım, yalvarın, çok dua edelim. Mesela hacet namazları öğretiyoruz size. Birçok şunu yaparsanız dua kabul, şu saatte dua kabul falan. Dolu mesele konuşuyoruz. E bütün bunlarda insanın derdi e, Mevla olsa, rızasını kazanmak olsa... Efendim, Ya Rabb bana çocuk ver, hanım ver, araba ver, efendim, beni memuriyette yükselt, yok ben şurada işe girmemi nasip et gibi önceliklerimiz olmaz. Önceliğimiz ne olur? Ya Rabbi bana huşu ver. Namazda bana huşu nasip et Ya Rabbi. Benim tek derdim bu, ilk başta bana namazda huşu nasip et Ya Rabbi. Böyle demek lazım değil mi şimdi? Senin derdin buysa, duada da ilk bunu istersin. Ama şu ana kadar sizin dualarınızda öncelikte var mı huşuğu? Hiç huşuğu diye bir dua ettiniz mi? Niye etmediniz? Çünkü diyorsunuz ben zaten huşuğu sahabeyim mi diye diyorsunuz acaba? Onu da diyemiyorsunuz. O zaman siz niye huşuğu istemediniz bugüne kadar? Ya hocam hani biz ne isteyeceğimizi bilmiyoruz ki zaten. Mesele orada. Mesele orada. Evvela dünya işlerinin halli. Ondan sonra ahirete. Dünya işi bitene kadar zaten ölüm gelecek. Dünya bitmez ki dünyanın derdi. Onun için dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşudur. Onlar acayip haller. Allah'a görür gibi halleri, Allah'ın makamları bunlar. E, şimdi de Allah'tan zatlar var. Ama evvelce bu genel idi. Şimdi çok özelde kaldı. E, çok yani nerede? Bu makamların hepsi için geçerli. Tevekkül aynı, huzur aynı, hudan aynı, yakın, görü gibi iman aynı. Yani Allah Teala'nı sevdiği, razı oldu. Bizden istediği sıfatların e, birçoğu hakkında bunu söyleyebiliriz geçerli. Ama ilk giden ne olmuş? İlk kaybedeceğiniz şey dininizden huşu olacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E, oldu mu? Oldu. Çünkü namaz kılanların geneline baktığımızda efendim yasağa bakıyorlar, yasala bakıyorlar, onu düşünüyorlar, bunu düşünüyorlar. Zaten kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Mevla ile bir huzuru temin edemeden selam verip namazdan Bizi ne de ümidi kesmeyelim. Artık derdimiz olduğunu anlayalım. Böyle bir sıkıntımız olduğunu anlayalım. Huşusuz olduğumuzdan Rabbimize şikayetçi olursak, bir de bu usta yalvarmaya başlarsak inşallah yavaş yavaş huşu gelebilir. Yani mesela bu tümünü kaplamayabilir. Diyelim ki iki rekat, üç dakikada kıldın. Yani normaldir üç dakika, dört dakika. Tabi uzun okuduğun zaman 10 yirmi, yirmi dakika, kılarsın. Ayrı bir şey. Ama şimdi sen bunda kaç dakikada huşu temin et. İsterseniz böyle işi saniyeler ve dakikalarla artıralım. Çünkü bizim namazın tümünü huşuyla kaplatacak kadar bir kuvvetli itikadımız ve muhabbetimiz, sevgimiz yok şu an. O makamda değiliz yani. Bunu itiraf edelim. O zaman ne yapalım burada? Kendimize bir hedef belirleyelim. Yani şu iki rekatta kaç saniye Mevla'yı düşüneceğim? Kaç saniye? Olsa o saniyeleri artıralım inşallah. Öyle öyle artıralım. Bir de baktın bir de bir dakika olmuş iki dakika olmuş. Yani, yani inşallah bir de bak namaza e, bunun yardımcı olması için o huşu'la ilgili bölümleri okuyalım. Çünkü Evliya Allah işte neleri düşünüyorum. Şimdi bir de o zaman alternatif düşünce koymak lazım. Değil mi? Çünkü ben murakabem yüksek makamda değil. Mevla ile huzur e, erecek bir veli makamında olmadığıma göre ben şimdi ellerimi kaldırırken neyi düşüneceğim? Zaten Kıraat'ta manasını, Fatiha'nın manasını Allah okuyorsunuz çoğunuz. E onlar iki sure zaten manasını. Bilse hiç olmazsa o mana ya kafayı takmak da huşva dahil olabilir. Oradan da bir kolaylık olur. Manayı düşünmek. O büyük Rabbimi tesbih ederim. Tenzih ederim. Yani Allah noksandan münezzeh mesela. O en üstün olan Rabbimi hatalardan münezzeh noksanlardan yanlışlardan tesbih tenzih demek yani Allah Teala'nın hiç hatası yok İslam'ın hatası yok Kur'an'da hata yok peygamberde hata yok sallallahu aleyhi ve sellem Sübhane yani burada o manalara geliyor tesbih Allah'a tesbih onun dini ile alakalı tenzihler vesaire e bu manaları düşünürsek ruku'yu da hallettik değil mi subhan rabbel azimlerde subhan rabbel alada manayı bilisen orayı hallediyorsun etahiyyatın manası bu manayı bilmenin çok faydası var Tabi Allah'ın yüksek makamında olanlar o manalardan geçmişler. O manayı düşünmekle de uğraşmazlar. Onu da şey sayabilirler. O manalara takılırlarsa o da düşük olur onlar için. Ama bizim için çok yüksek. Biz Fatiha'nın, Zamm-ı Sure'nin manasını düşünebilsek zaten biz epey bu zamanda Evliya falan olacak duruma geliyoruz. Çünkü huşu oluyor bir derece. Diğer karısını, çoluk çocuğunu düşünenlere göre. Tabii karısını düşünen de başka karıyı düşünene göre evliya olacak duruma geliyor. Yani bunlar kademe kademe meseleleri. Öyle adam var başkasının karısını düşünüyor namazda. Ha ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz yani? İnsanların kafasına aklına günahlar da geliyor namazda. E, dolayısıyla kendi karısını düşünen bir derece daha evliya oldu şimdi. E, o ama makam meselesi işte. Ama öbür zat Fatiha'nın manasını düşündü. Oha! Az daha kutup diyeceğiz yani adama Ama şimdi esas kutuplar Fatiha'nın manasıyla da uğraşmıyor ki Zaten Mevla'nın tecellisine direkt muhatap Muhatap olmuş ve tecelliden Tecellinin farkında Gelen feyzin farkında Artık aradan köprüler ee, kalkmış Hıcaplar kalkmış Perdeler kalkmış He? Namazda açıyor perdeleri Mevla Teala kulu ile arasında ne kadar perde var? He? Yetmiş bin hicab. Min nurin ve zulmetin. Kimi nurdan kimi karanlıktan. Karanlık nefis tarafından gelenler, karanlık perdeler. Sonra onları açtığın zaman yine Allah'ın zatından önde isimlerinin perdeleri var, sıfatlarının perdeleri var. Nur, Onlar nur. Nur ama nur da olsa öz zat değil. Öz zatta ulaşana kadar hicablar var. E şimdi bu yetmiş bin berdeyi namazda kaldırıyor. Farkında mısın? Değil. Namazdaki halinle dışarıdaki halinde bir fark buluyor musun? Bulmuyorsun. O zaman işte demin dediğim gibi huşu sıfır. Çünkü sen demin namazın dışına Allah-u Ekber dediğin anda e, namaza girdiğin anda huşuğun vardıysa farkı hissetmen lazım. Çünkü tecelli başladı. Sende bir şey yok, tık yok. Ne değişti? Bir şey değişmedi. O zaman huşu yok hiç. Huşuğun kadar o feizin farkında oluyorsun. Gelen tecelliyi hissediyorsun yani onun için diyor ki efendim büyükler değil Hazreti Ali bazı sahabeden rivat ediliyor bazı sahabeden rivat ediliyor hani o zaman eskisi gibi böyle uyuşturucu yok narkoz yok bir şey yok yaralanmışlar harpte falan işte kılıç girmiş işte mızrak girmiş veyahut da içinde bir şey kalmış ne diyorlar ne diyorlar ki namaza durayım bekle hatta yine sahabeden birine bir şey teklif ettiler bunu yani uyuşturucu bir şey. Ama cahilsin. Narkoz da ona bakarsan bayılt, bayıltıyor adamı. Kaç kere narkoz yedik ameliyat olduk. Ne yapalım? Canlı canlı kesseler nasıl dayanacağız? Ee, şimdi ona da teklif ettiler. Dedim ben yok. Uyuşturucu yani benim aklımı alacak, beni bayıltacak veyahut hafızamı kaybettirecek bir şey içemem. E bu vaziyette de duramasın. Yara açık vaziyette. Efendim içinde şey var. E, bıçak var neyse. Ya bunu çekeceğiz olacağız. Bu da dayanılacak bir şey değil falan falan. Yani onlar ona onu teklif ediyor. dedi. Olmaz ben aklımı zerre kadar yitirtecek hiçbir şey alamam dedi. E ne yapacağız o zaman? E dedi, kolay var namazda dururum zaten ben. Yani namaza durduğunda e şimdiki en zor ameliyat gibi en acı veren bir olay tatbik ediyorlar duymuyor. Selam verdiğinden sonra aldınız mı diye soruyor. Bunlar sahabe Sondaki dönemler zelzele oluyor Caminin yarısı yıkılıyor O önde Mihrab'ın orada kılan adam arkaya bakınca da, Camiden çıkarken ne olmuş buraya diyor Duymuyor Namazda Ama bizdeki durum işte görüyoruz Efendi Hazretleri buyurduğu gibi Bir sinek kalksa konsa şuradan şuraya der, Sanki Amerika'nın jetleri bir yeri bombaladı e O kadar önem veriyoruz yani Namazda o sinek nerede gitti acaba Ne yapıyor o sivrisinek bana mı gelecek acaba yani dolayısıyla huşu sıfır. İlk kaybedeceğiniz şey huşu. Ümmetin geneli hakkında söyleniyor. İnşallah biz e, o genelden olmayız. Huşuğa sahip olan özelden oluruz inşallah. Amin. Wa hrumat efkidiunemin dihidikumus sala. Dininizden en son kaybedeceğiniz de namazın zahiri kılınışıdır. Şimdi namaz da kaybedildi mi? Tabi kaybedildi. Huşu namaz kılanlarda aranan bir şey. Ama Müslümanım diyenler namaz oranına baktığın zaman kaçta kaç kılıyor? Çok sayı düşük. %5, %10. 5 vakit namazına devam eden 5 vakit namazına kazaya bırakmadan devam eden yani bu toplumda 5 onlarda mıdır? Bilmiyorum namaz kılma oranı ne kadar? Yeni istatistikler var. He? Yani bilmiyorum. 5-10 var falandır yani. Biz tabii çok eskiden hep 5-5 derdik. Şimdi belki artmıştır. Yoksa Cuma 13 olmaz, daha fazladır ya. <gülüyor> Bilmiyorum, yüzde 13 az geldi bana Cuma için fazladır oran da 5 vakit namaz için yani 13 falan zannet, 13 yüksek tabii, 5 vakit için iyi bir rakam. Ama ne yazık bir şey yani, ne kadar zor bir şeyin. Değil mi? Şimdi gerçi namaz kılmakta prim yapıyor biraz, aday olacaklar var falan. <gülüyor> aday olacaklar ne diyorlarmış? Karısına kızıyormuşlar, ütülemeyin ya diyormuşlar. Ne ütülüyorsun diyormuş yani. Ütülersen namaz kıldığımız belli olmayacak yani. Dizden dizi dizi. Dizi ütülememek lazım. Mış. Niye? Aday olunca dizine bakıyorlarmış yani. Dizde de ütülenince karısı namaz kıldığı şey etmiyor. Görükmüyor. Durum bu tabii şu anda. Yani elhamdülillah bugünlere de geldik o dayı Eskiden içki içerek, rakı içerek ben de sizdenim deniyordu. Şimdi adam namaz kılarak ben de sizdenim diyorsa bu da bir başarı. Yine bir yere gelmişik. He? E Hazreti Ömer ne dedi? Namaz kılan azat kölelerimler. Hepsi namaza başladılar. Gelene azat ediyor, gideni azat ediyor. Dediler ya Ömer bunlar seni kandırıyor ya. Sonra kılmayacaklar. Ya kaldırırsalar da kandırsınlar. Namaz kandırsınlar beni dedi. Yani namaz kılsın da ben ne kadar kıldırırsam o kadar kâr. Aslında kanan ben olmuyorum dedi yani. Dolayısıyla e, ondan rahatsız değiliz. Biraz namaz kılmak falan prim yaptığı için belki yüzdeler artmıştır. Ama hiç istenilen seviyede değil. En son kaybedeceğiniz namaz. Şimdi bu daha da gide gide kaybolacak. Allah muhafaza bu sayı daha da azala azala azala. Allah diyen kalmayacak sen ne diyorsun ya? Öyle zamanlar gelecek önümüzde Allah bizi kavuşturmasın. Amin. Amin. Son namazın yani kalıbı kalacak iskeleti. En son da onu kaybedeceksiniz. O da kalmayacak ama şu andaki bu kadar camiye bu kadar şeye göre normal vakit namazlarında cemaat o kadar az ki yani tabi bu illa da namaz kılan oranını göstermez çünkü evinde kılan dükkanda kılan da vardır ama yine de bir genel durumu gösteriyor ki namazda gitti gidiyor. Vele Tun qadanna urul islam urveten İslam'ın temel kulpları ve esasları kulp kulp tek tek bozulacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kesinlikle bozulacak diyor. İslam'ın kutları oruç gidecek, haç gidecek, zekat gidecek. Zekat çoktan gitti hemen hemen. Yani tam bir hesaplı bir zekat müessesesi sistem kalmadı. Zaten İslam devletinin vazifesidir. Tahsili vesairesi, tevziyi dağıtması falan. O zaten İslam devleti olmayan noktada zekat e, yani bitti demektir. Ehline ulaşması zor. Adamlardan toplamak meselesi. E, İslam'ın kulpları tek tek sökülecek. Yani en sağlam kutlar bozulacak. Veleusalliyen nense huyadun kadınlar hayızken namaz kılmaya başlayacaklar. Aynı buyurdu oldu mu? Ama bu zamana kadar olmadı biliyor musun? Şu yüz senedir falan bu işte Abduhlar, afganiler, Afkani'ler reşitri, yani bu son reformist akımdan sonra, reformist akımdan sonra yani bunun geçmişi bence çok değil. Yani bunu kimse evvelki alimlerden, mutezile olsa, cebri olsa yani, bozuk mezhep olsa ahiz kadın namaz kılar demez. Çünkü fıkıh meselelerinde onlar çok detaya girmezler. Mutezile fıkıhta hangi mezheptendir biliyor musunuz? He? Fıkıhta hanefidirler. Yani mutezilenin ileri gelenlerin hepsi fıkıhta hanefi mezhepidir. Yani onlar namazda, abdeste, fıkıhta, aynı fıkıh, aynı bizimle. İtikatta o kaderi inkar vesaire Allah'ın sıfatlarını inkar gibi sapıtma konuları var. Ama fıkıhta bu şindikiler Mutezile olabilir mi ya? Nerede muhtezile olacak? Mutezile dediğin adamlar namazlı abdestli adamlar, sabahkada lan adamlar şeyleri. Bunlar tam sapıtmış ya. Hiçbir mezhepte yerleri yok ya. Hani bunlar 72'nin 72'sinde de yer bulamazlar esasen. Bunlar yani bir ondan almışlar, bir ondan almışlar. Karman çorman hepsini çorbaya çevirmişler. Kadınlar ayıkken namaz kılacaklar. Velet tesluken le Siz sizden önce geçen Yahudi Hristiyanların yoluna tamamen gireceksiniz. Hazzel quzzeti ve hazba'n na'li bil na'li. eş tutup da onun ayarında birbirine denkleyip nasıl keserlerse bir takunya yapılsa öbür takunya da ne olması lazım? Eşi olmak için onun ölçüsüne alacaklar. Nasıl birbirinden ölçü alırlar? Siz aynı geçmiş ehli kitaptan ölçü alacaksınız. Ölçüyü tam alacaksınız. La tuhtuun tarikatev Yahudi Hristiyanların yolundan hiç şaşmayacaksınız. Ve la tuhtuukum Onların yolu da sizi şaşmayacak. Nerede olsa arayıp sizi bulacak. Tamamen ehli kitaba, Yahudi Hristiyanlara benzeyeceksiniz. Benzedi mi? Alışverişler, oturup kalkmalar Düğünler, dernekler, boşanmalar, miras taksimleri, bütün meselelerde hangi hukuk işliyor? Amerika, İtalya, Fransa, bilmem nere. Bunların hepsine Yahudi, Nasara. Yani işte kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe çoluk çocuğumuzu benzetmemeye çalışıyoruz. Değil mi? Yani ne kadar benzemezsek o kadar Allah'a yakın olacağız inşallah. Kılık kıyafetimize de dikkat edelim. Baş açık gezmemektir, sakaldır. Cübbenin burada önemi var, sarığın önemi var, sadece hanımın çarşafının önemi var. Bütün bunlar kafirlere benzememe unsurları tabii. Ki. Ne kadar benzemezsen o kadar Allah Resulü sever. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hatta tep kafir, katen mi fırak Çok fırkalara bölüneceksiniz, gruplara ayrılacaksınız. İki fırka kalacak. Bak hemen hemen yani yanaştı ya, hepsi oldu ya. İki fırka kalacak. Tekhul-i ihtaham Allah Allah. Bir tanesi diyecek ki o iki fırkadan, Ma bağlûs salavatil kapsa? Bu beş vakit namaz nereden çıktı ya? diyecek. Bunlar yani Müslümanlar ha, Müslüman fırka, hocalar, hacılar var burada. Bu da oldu. Legad dalle men kâne kablene. Bizden önce bu kadar, bin dört yüz senedir sapıtmışlar ya. Milletin canı çıkmış beş vakit, beş vakit, beş vakit. Ya ne olacak? <gülüyor> Bak, nasıl hepsini söylüyor ya sallallahu aleyhi ve sellem ya Hüseyfa radıyallahu nasıl rivat etmiş namazı ne zaman tarafe inniar gündüzün iki ucunda kıl leyl. sabah akşam bir de gece ne oldu bu ayete göre üçe düştü bu ayeti diyor yanlış tefsir edecekler anladın halbuki öbür ayette ne diyor Hine tüm akşamladığın zaman akşamladığın zaman Sabahladığınız zaman ve ikinci ikindi vakti ve inet öğlen vakti öbür ayette hep var vakitler. Ama Kur'an-ı Kerim birbirini tefsir eder. Bir ayeti alırsan hele öbür ayetleri görmediğin zaman sapıtırsın işte. Bunlar da kendi sapıtmış doğru yoldakilere sapık diyor. Ya bizden evvelkiler sapıtmışlar ya. Kur'an'da diyor ki gündüzün iki tarafı sabah akşam bir de gece la tusallu illa Üç vakit kılın ya arkadaşlar, nedir bu beş vakit ya diyecekler. Bunu diyen hocalarda çıktı mı? Çıktı! Namaz üç vakit. Evet. Şia mezhebinde zaten üç vakit. Yani beş namazı nerede kılıyorlar? Üç vakitte kılıyorlar. O da ayrı bir şey yani. Beş vakitte. Beş vakti nerede kılıyor? Üçte kılıyor. Yani sanki hep seferi gibi. Üç mezhepte seferi mesafede cem etmek var ama Evinde mukimken hiçbir mezhepte, el-i sünnette, hiçbir mezhepte ne yok? Namazları cem etmek yok. Beşinin vakti ayrı Kur'an-ı Kerim tek tek vakit söylüyor. İnne salate kânet alel-mü'minîne kitâben mevkûtea Rabbin buyuruyor. Namaz vakitleri belirlenmiş olarak farz. Vakitleri tespitli diyor Kur'an. Bir fırka böyle diyecekler. Ve <gülüyor> öbürleri ne diyecekler. Yani kendilerini o kadar e, iddialı mümin kabul edecekler. İnnemâ nehanül müminüne billâke imânil melâke. Bizim Allah'a imanımız meleklerin imanı gibi güçlüdür diyecekler. İçimizde kafir yok, münafık yok diyecekler. Velakin benim sünnetimden ayrılıp Yahudi Hristiyanlara tıp atıp benzeyecekler. Şimdi neler neler türedi ya? Adamlar dinden imandan bahsediyor. Hacı hoca imanları var. Hak Allah'ı en yahşuruma mad daccali. Allah da söz veriyor ki celalü celalü üzerime hak olsun bana bir şey vacip olmaz ancak kendim vacip edebilirim. Ben kendime vacip ediyorum bu adamları deccalla mahşere çıkaracağım diyor. Bunlar hacı olsa hoca olsa unvanı ne olursa olsa. E şimdi böyle tehlikeli bir zaman. Onun için bu 90 eee 2. Sayfeden sonra, Firis'te çok mesele var tabii. Şimdi Firis'ti de kabul edelim. Ama Firis'te çünkü kitabı işletiyor. 118'e kadar bu reddiyeler var. Hayiz kadın camiye giremez, Kabe'ye giremez, İslamoğlu iftira diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe Kabe'ye sokmuş hayizken. Böyle bir şey dünyada yok. Bayram namazına çağırıyormuş da bunları arada söylüyordum bize. Bütün bunların reddiyeleri de var burada. Yani hani siz erkeksiniz ya, size ne kadın hallerinden? Ama reddiyelerle alakanız var yani. Ama en mühim mesele, çoluğunuz çocuğunuz yetişiyor. Bunlar onların için farz. Bunları bilmesi, sen nasıl abdesti bozanı bilmen lazım? Sen nasıl abdest alırken ne bozuyor, efendim ne lazım, farzı ne, vacibi ne bilmen lazım? Kızlarımız için, eşlerimiz için bunları bilmek aynı bizim abdest bozanı bilmemiz gibi farz. A, fakat onlarda detay var. Yani bayağı da tavsilatlı bir şey. Allah yardımcıları olsun Amin. yani en üzüldüğüm şey bu adetleri düzensiz olanlar öyle zora giriyorlar ki nasıl başlayacağım ne zaman bitireceğim ömrüye gidiyorlar zorlanıyorlar yani onlara ben acıyorum çok hakikaten zor iş yani Allah Teala Hazretleri onlara da tam abdestlerini namazlarını vakti vaktine anlayıp bilip tespit edip kazaya bırakmadan kılacak şekilde ilim nasip etsin Amin. düzen nasip etsin Amin. Yani onlara da dua etmemiz lazım. Çünkü onlar da kendilerine dua etsinler. Bu da bir imkan. Adem'in kızlarına Allah yazdı bu işi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların bunda bir noksanlığı yok. Ama ilimden noksanlığı olursa e, bu sıkıntı. Mesela bu meseleleri kadının bilmesi farz. Onun için kocası diyor bunu engelleyemez öğrenmesini. Ama mesela bir ilim meclisine gidecek. Ben şu hocanın sohbetine gideceğim. Kocası istemezse ne diyebilir? Hanımına evden çıkmana izin vermiyorum, bu sohbete gitmene izin vermiyorum diyebilir. Fık'a göre bu onun, ama ne şartla, kendisi karısına ehli sünnet itikadıyla bu ilmihal bilgilerini öğrettiyse, öğretme imkanı verdiyse, eğer hanımına bunları öğretmediyse, öğretme imkanı tanımadıysa, o zaman diyor kadın burada o kadar ciddi mesele ki bu meseleler, bu ilmihal farz meseleleri, çünkü abdesiyle ilgili yok, sanamaz olmayacak yani. Ee, o bakımdan kocasının diyor onu engelleme hakkı yoktur diyor fıkıhta. Ne yapabilir? Kocasını dinlemeyip de onu öğrenmek için bir hoca hanıma derse gidebilir diyor. Bak sohbet için demiyor, hiçbir şey için demiyor, zikir için demiyor, hatim için demiyor, mukabele için demiyor. Gidemez. Kocası izin vermese gidemez. Fıkıh budur. Ancak itikat bir de ilmihal. Öğretmediyse hanımına Öğrenmek için kocasını da dinlemez diyor. Bu kadar önem veriyor bu İslamiyet bu işe. Çünkü Allah ona farz etti. Kocası onu Allah'a isyan ettirecek? Ne hakkı var? Yaratana isyan noktasında yaratılmış itaat yok. Anan baban olsa itaat edemezsin. Bırak ki karına, kocana. Çünkü sana diyor ki ilmi halini öğrenme. Ne demek ilmi halimi öğrenme? Ben buna mecburum. Ama ilmihali de güzel anlayalım. Anladınız mı? İlmihal sana farz olan. Üzerine direkt var. Namaz, farz. Direkt sana farz. Şahsına farz. Topluma değil, kifaye değil. Ayn, ayn. Senin zatına farz. O kadına, o kızın zatına farz. Onun abdesi, onun guslü, onun tahareti, onun şartı, onun şurtu bilmesi şart. Aksi takdirde temizken namazı kılmayacak. Kazaya bırakıp 80 sene cehennemi boylayacak. Ne olsun bu kadına? Yazık değil mi buna şimdi? Halbuki yıkanması müsait, kılması lazım. Ama şüpheleniyor, başını sonu denkleyemiyor. Gününü, saatini takvim, cetvel tutacak diyor. Mutlaka en mühim mesele kadınlar için. Bu hususta not defteri en büyük ibadet diyor o not defteri. Namaz nasıl varsa o not defteri öyle diyor yani fıkıhta. Çünkü neden? Dakkanın önemi var diyor. Dakkanın önemi var. Ona göre saatin önemi var. Çünkü sen 10 gün diyor. Hayzın en fazlası kaç gün? Ha, o 10 günün Başındaki dakikayı ve saati bilmezsen, on günün dolumunu da bilemezsin. O, o dakikayla o on gün dolacak. O on günden sonra, o dakikadan sonra devam ederse, o ne sayılmayacak artık? Hayır sayılmayacak. Ne sayılacak? Burun kanı gibi özür. Tam o anda da bir namaz geçiyor olsa, hemen o namazı ne yapması lazım? Yetiştirmesi lazım. O arada guslu yetiştirmeyi yetişmez mi? Gusulsüz kılacak hali yok, bu kaza yakal. Dünya kadar mesele var, dünya kadar. Aklın şaşar kitaptaki meselelere. Bu din böyle bir şey, bu namaz böyle bir şey, bu abdest böyle bir şey. Hey gidi arkadaş, hey gide arkadaş. Denizin üstünde gemin parçalansa, tahtaların üzerinde kalsan, dalgaların üzerinde yaprak gibi böyle dönüyor olsan, artık öldün öleceksin ya köpek balıkları yiyecek seni ya şey balina kim yerse işte. Ya da işte yetişecekler helikopterine bile okyanusun oh, ortası nasıl? Kim yetişecek sana? Ölüyorsun garantiye. Eğer diyor namaz geçecekse namaz geçecekse ölmedin madem su sorunu yok zaten denizdesin her taraf abdest. Evet Halebi de söylüyor, fıkıhta söylüyor. Sen diyor o namazını yetiştirme. Neyle kılacaksın? Başının işaretiyle kılacaksın. Başın şu kadar. Kıyam bu, ruku şu, secde bu. Sen bunu kılmazsan da ölürsen sorulacaksın ahirette bu namazdan diyor. Ya boğuluyorum zaten ne namazı ya. Ben anlamam arkadaş. Allah var. Zikir var. Allah'ı hatırlayacaksın. Ölürken daha iyi ya namaz. Boğulurken namazda boğul. Ne yapalım şimdi? Biz de sana demiyoruz ki namaz kılarken rükûa eğil de boğul. <gülüyor> Mübarek adam. Her şeyin şartına göre gel. Yani. Sen, sen ne zannediyorsun? Hey Allah'ım. Ya o kadar ince meseleler söylüyor bu Yani sen efendim... Çocuk doğuma yaklaşmış veya doğuma anda kadın sancılı vaziyette namazı kılamadı. Namaz geçiyor. Kan gelse namaz muaf. Çünkü kan başladı mı ne olur? Nifas olur. Nifas olsa olur. 40 güne kadar e, azının hududu yok. Sonunun hududu 40. Bunların hepsini be beyan ediliyor mesela. Ama o noktada icabında diyor efendim bir yere dayanıp çocuğu dayatıp yani. Çocuğun çıkmasını bile durduracak kadar bu kadar önem veriyor. Çünkü kan gelmedikten sonra namaz düşmüyor. Kan görünmeyince namaz düşmüyor. O dakikada bile başıyla tabi, ayağa kalkacak bu hali yok. Can havli, can. Şimdikiler üç gün evvelden namazı bırakıyor. Doğruyorum diye başlıyor bağırmağa. Kardeş ne oluyorsun ya? Ne oluyorsun? kolayını da bulmuşlar Sezeryem bilmem ne otomatiğe bağlamışlar şimdi zaten. Eskisi gibi ne doğum kalmış ne ölüm kalmış. Her şey anormal olmuş. Ama bunun normali bu. Kadınlar kendileri şeyde doğuruyorlardı. Bilmiyor musunuz? Hep köylerde duyarız. Nenelerimizden, şeylerden, tarlalarda, şuralarda, buralarda. Nerede öyle seni okkalayacaklar, efendim, nazlayacaklar, sözleyecekler. Nerede? O vaziyette diyor, namazı ima kılar. Geçiremez. Geçirirse sorarlar diyor. Onun için biz bu işlere bakalım ya. nefuzul işlere bakıyoruz. Öyle din olmaz Anamdan öğrendim nenemden öğrendim. Böyle din olmaz din ilim Kitaptan öğrenilecek Hocaların ağzından alınacak Ve bu meselelerde farz olanı Öğrenmek farz Vacibi öğrenmek vacip sünneti öğrenmek Sünnet müstahap öğrenmek müstahap Madem bu abdest namaz Farz bu konularda öğrenmek farz Madem evlendin karın var Madem doğurdun kızım var Öğretmen farz Bana ne yok Kıyamet günü Müslümanlar içinde azabı en şiddetli olacak. Zina den demiyor. içki içen demiyor. Faiz yiyen demiyor. Yalan diyen demiyor. Tabi ki hepsinin azabı var. Ama en beter azab çoluk çocuğunu cahil bırakanlara bela olacak. Siz mesulsünüz yani. böyle geçiştiremezsiniz bu konuları. Ama dersin yavrum al bak ben sana benim kızım bunları oku anlamıyorsan işte annen daha iyi anlayabilir. Biraz ondan da müzakere et. Şimdi senin başladı bu meselelerin bunları bilmen lazım yavrum abdest, namaz, saat, vakit geçirme, kazayı bırakma yavrum. Bunları... Ne yapacağız ya? Ben de burada konuşuyorum. Konuşmak kolay. İlgilenemiyoruz çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. Vaktimiz yok, şuyumuz yok, işimiz yok, hastayız, ustayız. Ama bakalım Allah bize celleceler mazur muamelesi yapacak mı yani? Belki de sopayı buradan yiyeceğiz. Efendi Hazar öyle der. Adam olmadan ne evlendin derdi. Yani adam Allah'ın dinini yaşayıp yaşatana derler. Adam değilsen ne evlendin? Adamsan bu işleri vazifen çoluk çocuğuna bakacaksın. Senin erkekliğin horoz erkekliği derdi. İnsan erkekliği böyle olur mu? Mesuliyetine giriyorsun insanların. Okutmuyorsun, öğretmiyorsun. Ondan sonra çoluk çocuğuna bu kitapları, bu eserleri ulaştırmıyorsun. Cahil bırakıyorsun. Sana Mevla emretti? Ya yüllezine amenu? Ey iman etmiş kullar, u enfuşekum nefislerin. Önce canınızı koruyun. Vehlikum. Ve Hemen candan sonra ne geliyor? Ailenizi, efrada aileniz, yani eş ve çocuklar en yakın olarak. Nereden koruyun? Nera? O büyük ateşten. Neyle koruyacaksın cehennem ateşinden karıçığılu kar çocuğu? Önce kendini neyle koruyacaksın? İman, eli sünnete göre itikad tasih. Sonra ilmihal. Talebul ilmi feribatun ala kulli Müslümin ve Müslüme. Her Müslüman erkeğe, her Müslüman kadına burada kadını da söylüyor. İbn-i Mace rivahatinde Müslim diye genel Müslüman geçiyor. Ee, İmam Bekavi'nin rivahatinde kadın da geçiyor. Müslümin, Müslüman erkek ve Müslümet'in her Müslüman kadına ilim tahsili farz. Hangi ilim? Aha ilme al. Yoksa öbür türlü efendim o kadın şunu bilir, o kadın bunu bilmez. O yemeği bilir, bu yemeği bilmez. Bunlar farz değil ki. Değil mi? Yumurta pişirmek farz mı için bunu öğrenmesi yani? Ama senin için daha mühim yani. Keşke bu meseleleri bileceğine yemeği fazla bilse. Değil mi mesela? Halbuki sen doğru müslümansan, sen itikadını bil, farzını, amelini bil hanım. Öbür meseleler kolay. Oturuz yaparız. Bir şeyler yeriz. Yardımcı bile olabilirsin. İlimle uğraşıyorsa kadın okuyorsa okutuyorsa bazı hoca hanımlar var talebeleri var, vaaz eden kadınlar var, Kocaları da kocası zaten bir işe yaradığı yok bari evde git yemeği yap Ve da git ortalığı temizle öyle kadın nerede var gidip vaz ediyor kadın ya kaç kişi namaza başlattı kadın E öyle o hanımlar var yani onlara hizmet eden kocaları da sevabına ortak olur, öyle mi değil mi şimdi ya orada yardımcı olmak lazım anlaşılı olmak lazım birbirine yemek bulunur yani İçmek bulunur, her şey bulunur. Ama yarın ahirette bize iman sorarlar, namaz sorarlar, abdest sorarlar bize. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz soramaz da yediğiniz, içtiğiniz sizin olsun derler. Hele bir gel bakayım derler. Amelinize bakacağız. Melekler sana değil mi? Hanım iyi mi yemek yaptı sana demez ki ya ahirette. Ya. Ama sana der ki bu kadınla evlendin aldın buna abdest öğretmemişsin, namazı öğretmemişsin, taharet öğretmemişsin. İlmi hal bilmiyor, itikat bilmiyor. Bu nedir bu ya? Ateşten koruyun kendinizi. Ve kudu ennâs vel hicâra. O ateşin tutturağı, çırası, insanlarla kibrit taşları, kükürt taşları, yani öyle bir yakıcı taşlar var ki, evet kömürün, madenin, düşünün taşları işte, koca koca kayalar. Cehennemde öyle kayalar var ki. Yani kibrit, diyorsun ya kibrit, çaktığımız ucunun kibrit, onun taşları var, kayaları. Her taraf ateş parlıyor yani. Bir attım mı bir tane, biraz ateş dinse böyle, bir tane atıyorlar kibrit taşından. Oh kaç bin sene daha tutuştun yani. Kaç bin sene daha. Tutuşur bitmez. Bir de kimin malzeme yapacağız diyorlar. İnsanları da oraya tutturak yapacağım Allah buyuruyor. Çıra. Çıra gibi yakacağım derler ya. Çıra yapacağım seni diyor. Hanımın diyor ateşe çıra olmasın. Seviyorsun oğlundur, kızındır. Acıyorsun. Ateşlendi mi? Böyle başını bekliyorsun. Yavrum diyorsun. İşte bak onu ateşte diyor Mevla, çıra yaparım diyor. Koruyun kendinizi ve nefsinizi ve çocuklarınızı ve ailenizi diyor. Melekleri söylüyor, cebanileri söylüyor. Hiç acımazlar gözünüzün yaşına bakmazlar, atarlar sizi cehenneme diyor. Rabbim daha ne buyursun, insanları korkutmayalım. E bunu Allah korkutuyor, ben ne yapacağım kardeşim şimdi. Ben sana yani, ne diyebilirim şimdi. Bu ayet varken nasıl gizleyebilirim şimdi. Allah acır, affeder, efendi, o kadar da bu işleri çok abartıyorsunuz. E biz abartmıyoruz. Bildiğimiz şeyleri da diyemiyoruz. Yani ayet ve hadislerdeki tehlikeler ve korkutucu haberleri çok da fazla versek milletin hepten ümidi kesilecek yani. Hiç kurtulamam diyecek millet ya. Bu sefer de korkuyorum neden? Lan zaten cehenneme gideceğiz anlaşıldı. Tam bari dünyada ne yaparsak yapalım diyecek. Herif hepten raydan çıkartmayalım diye. Dengelemek için fazlalık buyum bir şey sanat. Yani hatiplik meslek yani iyi bir meslek ama İnce bir mesele, katiplik meselesi Kimini dinden çıkarma tehlikesi var, adam ümidini kesersin, namazı bırakır, Allah'a muhafızı değil mi? Onun için ümidimizi hakka tutalım, Rabbimiz kerem sahibidir. Ama Mevla şuna bakıyor, sen benim dinime değer verdin mi? Sen benim ilmimi okudun mu? Ha, yanlış yapabilirsin, unutabilirsin, hatayı setrederim, günahı affederim, tevbe kapısı açık ama sen Allah'ın dinine hiç önem vermiyorsun ya. Yani öğrenmeye hiç önem vermiyorsun. Anadan atadan kalma iş yapıyorsun. Mühendislik için 40 sene okuyorsun. Doktorluk için kaç sene okuyorsun. En ufak bir meslek için bu kadar mürekkep yalıyorsun efendim. Tebeşir tozu yutuyorsun. En mühim mesele itikat ve ilmi hal. Bugün ölsen kabirde ilk sorulacak sorgu sual bundan. Bu konulara hiç vakit ayırmıyorsun. Sen o zaman Allah'a ve dinine hiç kıymet ve değer önem atfetmiyorsun yani. Lütfen kusura bakma. Sizin dünya işlerine verdiğiniz mesai, vakti biliyoruz. Bunun yanı sıra kaç dakika kitap okuma ayırıyorsunuz, bunu da biliyoruz. Biz hala, ben sizden bin kat fazla kitap okuyorum. Okumak lazım, zaruret bunlar. Siz bu, okumuyorsunuz. Hadi bıraktık, vaazı nasihat okumuyorsun. Tasavvuf okumuyorsun, rabıt okumuyorsun, siyer okumuyorsun, hadis okumuyorsun, tefsir okumuyorsun. Geçtik. E kardeşim, ilmi halden bahsediyoruz. Mecbursun diyoruz sana, mecbursun. Kadınsan da erkeksen de. Niye mecbursun? Farz mu sana. Farzı anadan atadan görme yapamazsın. Mecbursun, onun ilmi de farz. Abdest farsa onu bilmek farz. Başka çaren yok. Sen farzı nasıl böyle ihmal edebiliyorsun? Ben öyle gördüm, öyle yaparım. Böyle bir din olmaz. Bak kıbleyi ne diyor mesela? Kıbleyi bilmediğin yerde araştırıp da şu tarafa doğru içtihat edip yani görüş kesmedip durduğun zaman diyelim ki araştırdığın için yanlış yönete namazı kılsan iade edeceksin mi? Etmeyeceksin. İade gereği yok. Neden? Baştan incelediğin için. Ama Kıbleyi bilmiyorsun, incelemeden durdun bir tarafa. Kıbleye denk gelse bile namazı yade edeceksin. Çünkü neden? Araştırmadığın için. Kardeşim, sen fıkıh böyle bir mesele yani. Sen evvela Allah'a vakit vereceksin, dine vakit ayıracaksın, ilme hale fırsat verir yani, mesai harcayacaksın. Mevla da görecek ki bu kulum kabirden korkuyor, mahşerden korkuyor, ahirete inanıyor, benim huzurumda hesabın ciddiyetini anlamış. Onun bunları öğrenmeye çalışıyor. Bu arada hata olur, yanlış olur, şu olur, bu olur, Rabbim affeder. Ama sen nefsin için verdiğin vakitlerin zerresini Allah'ın ilmine ayırmıyorsun. Ve bu ilim de farz olan ilim. Yani ziyade malumat için konuşmuyoruz burada. İşte kadın içinde bu özel haller, bu da onlar için tamamen bizim abdest namaz neyse, onlar da abdest meselesinin içinde tabii özel bir bab açılıyor onlara. Dolayısıyla. Allah Teala hepimize şuurlar ihsan etsin Amin. Bizi de ailemizi de ateşten Korusun muhafaza etsin Amin. Bize de ailemize de koru ateşten Koruyacak ilim amel ihlas Amin. Ya Allah'ım bizi cehenneme çıra yapmasın Allah Amin. Kurban olduğun bu gece, bu, bu kulların ya Rab vakit ayırdılar Senin dinini öğrenmek için e, Mesai harcadılar Nerelerden toplantılar geldiler Ekranları başlarında radyolarında internetlerde oturanlar dünya nerelerinde Daha bak Brezilya'dan mektup var Oradan mektup. Dünyanın her yerinden dinliyorlar. Allah! Onların da aynı meşgul et. Amin. Eylesin Ya Rabbi. Bütün bu kulların Ya Rabbi! Film seyretmediler, dizi izlemediler, onu bunu bıraktılar. E tabi özellikle gelenler gelmesidir, gitmesidir. Kaç saat mesai harcadılar. Kimisi yemek yiyemedi. E, ben de yiyemedim. Sabahtan iki, şu kadar bir şeyle geldim burada. Ben yemek yemedim akşam bir şey. İşimiz var, gücümüz var, çalışıyoruz. Yani nedir yani? Siz de kendiniz de çok şey etmeyin yani şimdi. Biz de yani yemeği kaçırdık ya falan diye. E ben de yemeği kaçırdım. Şimdi ne yapacağım? Hastayım, gripim, iğnelerle, haplarla, şeylerle geliyorum. Ee, ne yapabiliriz? Oraya gidiyoruz cenaze gibi yani Bursa'ya gittim, sedyeye gibi Zor gidiyorum, geliyorum ama vazifedeyiz. Size de bir şeyler hizmet etmek istiyorum yani. Benim başka bir derdim yok. Para almıyorum, pul almıyorum, bir şey almıyorum. O zaman önümüzde ahiret var. Ömrümüzde kısa... Rabbimize yalvaralım. Allah ömrümüze bereketler ihsan eyle. Amin. Vakitlerimize bereketler ihsan eyle. Amin. İlmimizi mübarek eyle. Amin. Faydasını göster, amel nasip eyle. Amin. Çoluk çocuğumuza da bu yolda teşvik eyle. Allah'ım bu ilme meraklı eyle yarım, Ezberlesinler, yutsunlar şu meseleleri ya Ona göre hayat yaşasınlar ya Bu kullarında seni tercih ettiler, seni dinliyorlar. Dinine merak ettiler. Sen de onları tercih eyle ya Rabbi. Amin. Amin. takip ki bu milletin idareine vesile ile bizi ya Rabbi. Sen bize millete karşı acıma hissi ver ya Rabbi. Amin. Kullarına merhamet ihsan eyle bize ya Rabbi. Amin. Sen de bize merhamet eyle. Meleklerine de bize karşı istiğfar ettir ya Rabbi âlemin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve, ve sellem. Teslimen kezîrâhu. Elhamdülillâhe rabbil alemin Amin. Amin. Amin. Bir cuma gecesidir. Mübarek gecedir. Bir denk gelir. Aminler kabul olur. İnşallah iflah oluruz. İki canımız mamur olur. Bilemezsin senden sonra kim bilir, kaçıncı torununa kadar buradaki bir dua vasıl olur. Sen buradan dualısın ölürsün gidersin. Nesline gider bu dualar. Mübarek insanlar bu garip zamanda, bu fesat zamanda, bu ehli sünnet perişan halde böyle biz yerlerde toplanmak, vakit vermek, emek vermek bunlar az kaldı şimdi. Yok yani böyle şeyler. Onun için bu duaların tesiri çok ilerlere ulaşacak inşallah. E Mevla seniz ay edecek mi ya? Onun için korkutuyor bizi. Ama dost acı söyler, dost doğrusunu söyler. Mevla bizim Mevla adı üstüne Mevla dost demek. Veli dost demek, Mevla dost demek. O bizim Mevlamız, sahibimiz, yarımız yardımcımız. Anamızdan babamızdan bizi çok sever. Hepsi terk eder, o terk etmez. Mezarda bizimle, mahşerde bizimle, sıratta bizimle. E biz Allah'ın bize gönderdiği din temizlik öğretiyor, düzen öğretiyor, sağlık öğretiyor, sıhhat öğretiyor. İslam bize dünyada da faydalı. İslam'a ne zararı var? Bu ilimlerimize ne zararı var? Ah bu ilimlerle devam etseydiler şimdi dünyada aziz olmuştuk. Ama bu ilimler terk edildi. Yavruların şeyleri getirildi, baş köşeye oturuldu Düzenleri, kanunları, hukukları vesairesi ve bak memleket ne hale geldi? 90-100 senede. Tabi Osmanlı'dan da geriye gidelim. Son bozulması Tanzimatı, bilmem nesi falan. Yani 152-3 seneye gider bu iş. Bir 152 Sultan Abdülhamid Cennet Mekan Zorlan işte bir şeyler, cihaz 30 sene bu işi tutmaya çalıştı. Allah sahini meşgur eylesin. Amin. Kabrini nur eylesin. Amin. Yani onlar da olmasa zaten çok daha evvel patlamıştı bu iş. Hepten millet dinsiz olacaktı. Yine onların, ecdadımızın bereketleri var ama e, tabii ki şu anda garip, çok garip bir zaman. Yani din adına konuşanlar dini ifsat ediyor. Din adına kurulan müesseseler fetvaları yanlış veriyor. Yani işte tehlike Oncun biz ne yapacağız? Sahip çıkacağız arkadaşlar. El sünnete sahip çıkacağız. Başka yapacak bir çağrımız yok. Önce kendimizi koruyacağız ateşten. Sonra Efrad ailemizi koruyacağız. Ondan sonra da toplumu korumaya gayret edeceğiz. Allah teala da bakacak. Bunlar emek ediyorlar ve ahirete inanıyorlar ve benden korkuyorlar. Ee, benim dinimi öğrenip öğretmeye çalışıyorlar. Ben de onlara aciyim buyuracak fazluk Keremiyle Rahmet edecek, lutf edecek, kerem edecek. Onun için, bu eserlerin, efendim, önemi çok, öneminin mevzusu yok. Abdest farz, abdest meselesi farz. Anladın Gusul Gusül farz, gusülle ilgili bilgilerin hepsi ne oldu? Farz. Farz ne demek biliyor musunuz? Farz. Farz şu demek, bugün bu saat, yemekten, içmekten, uyumaktan, her şeyden önce... Bir farzın vakti gelip geçiyorsa ilk iş onun öğrenilip amel edilmesi lazım. İlk iş. Şimdi mesela adam şimdi Müslüman oldu bir adam ve bu adam şimdi e, İslam kelime işareti getirdi. Akşam namazı ona farz değil, değil mi? Akşamın vaktinde Müslüman değilidi çünkü. Ama yatsının vakti girdikten sonra Müslüman oldu. Bu adama yatsı varmış ya. Farz oldu ne olacak şimdi? Bu adama hemen abdest, işte kusül yapılacak önce imana girdi, kusül edecek. İşte abdest örtülecek. Abdestin bozanı şusumuza dikkat ettirecek. O arada da işte hemen ne kadar öğrenecek, ne kadar öğrenecek, şunu yapacak. Sabaha kadar gayret edecek. Yatsının vakti çıkmadan önce artık ne kadar öğrenebildiği kadarıyla namazı kılacak. Farz oldu. Bunu sorarlar adam. E biz zaten doğduk doğalım Müslümanız elhamdülillah. He? İşte zaten sıkıntı orada. Bu doğduk doğal Müslümanız ya. oradan sıkıntı var. Niye? Geniş zaman diyor adam. <gülüyor> Zamanım geniş diyor yani. Öğlene kadar payım var. Halbuki her farz vakti geçen de ceza olarak üstüne bindiriliyor. Seksen sene cehennem bir vakit namazdan üzerine ceza olarak koyuluyor. Sigortaya ceza gelecek ona korkuyor. Emekliliğimden para kesilecek ona korkuyor. Trafikte polis görecek, efendim, radara takılacak, para gelecek eve, kaç yüz lira ceza, ona korkuyor. O cezalar üst üste binecek. Yarın bir gün arabayı satarken karşısına çıkacak, yedi bin lira olmuş. Ulan araba zaten on yedi bin lira. Ama yedi bin lira ceza var diyor, adam Zaten vay anasını diyor. Ben öyle atlattım zannediyorum ama diyor işte, görüyor musun? On bin, on yedinin yedisi gitti diyor. Çünkü satamam, satışı veremez. Hepsini cezaya bindirmiş oraya. ha bunların takibatı var. Bunlardan korkuyorsun... Mevla'nın bu namaz abdestlerinde dakika saniye tuttuğunu düşünmüyorsun öyle mi? Bunların hesabı kitabı yok. Atlattım gidiyorsun yani. Nasıl olsa Müslümanız zamanımız geniş. Her vaktin namazı çıkar, o vakit dar. Ya. Onun için Allah'ım Rabbim Teala öyle bir şuur bize ihsan eylesin. Her an onun murakabesi ve gözetimi altında olduğumuz bilgisini bize ihsan eylesin ki bir an bile gafletten muhafaza eylesin. Amin Allah'ım amin. Evet. Şimdi geçen de söyledim. İstihara namazı size dedim. E, öğreteyim dedim. E, biraz kısa bir şeyler de anlattım. Ama hayatınız için, e, yaşamınız için, bundan sonrası için e, kaç günümüz kaldıysa çok önemli. 13'ün için onun da rivatini nakledeceğim inşallah. Sizin iyiliğinizi istiyoruz. E, ben haftada bir yapıyorum. Mesela gelirken buraya yaptım. Efendim inşallah siz de en azından cuma gecesinden cuma gecesinde veya haftalık yapabilirseniz şimdilik de onun rivayetini beyan edeyim. Söz verdik geçen. Efendim İbn Abidin fıkıhçı beyan ediyor sebetinde. İmam Şahrani meşhur kadisallığı büyük veli Latayiful Minen kıymetli eserinde diyor ki Allah Teala'nın bana çok lütufları var. İhsan ettiği lütuflarından biri her gün Evliyaullah'ın öğrettiği şekilde istihare yaparım diyor. Her gün. Ya ben evlenmeyeceğim, araba almayacağım, bir şey almayacağım. Ne istiharesi şimdi? Öyle değil işte. Her işte istihare var. İstihare hayır istemek. Ben diyor Evliyaullah'ın ıstılahı üzere. Yani velilerle Allah bir yol öğretmiş, ilham etmiş. Namazı kılarım diyor. O gün yapacağım ve terk edeceğim her şeyin hayırlı olmasını Rabbimden isterim diyor İmam Şahrani. Ve ben diyor bunu denedim. Bütün hayırları bunda buldum. Şeyh Muhyiddin İbn Arabi, Ebu'l-Abbas Mürsi, o İmam Şazeli'nin halifesidir, büyük şeyh. Bütün zatlar böyle yapmaktaydılar. Muhyiddin İbn Arabi, El-Fütuhatül Mekkiye isimli eserinin vasiyetler bölümünde söylüyor. Vasiyetler. Yani Evliyaullah'ın vasiyetleri. Ey kardeşim, İşrak vaktinde yani bu işraktan sonra da veya akşam namazından sonra evvabinden de sayılabilir. Mesela 6 rekat evabın kılıyorsun veya 4 rekat evabın kılıyorsun. Bu 4 rekattan 2 rekatını bu iştehar namazını kılarsan hani hadis-i şerifte vaat edilen "Men sallâ ba'de'l-magrib 4 er akşamdan sonra 4 rekat kılarsa kütibet salâtü fi'lliyîn." Fi Namazı alâiyyîn'de yüksek meleklerin defterine kaydedilir. 4 rekat kılarsa evabini Haşini şimdi bu dört rekatta sünnette dahil mi değil mi? O da meselesi var. Bazılarına göre sünnette dahil. Çünkü akşamdan sonra deyince farzıt kastediyor diyor. Yani en kısasından, akşamın sünnetinden sonra iki rekat bile kılsan, ne eder bu sünnette beraber? Dört eder. Bu namaz nereye kaydolur? İlliyyine kaydolur. En yüksek divan. Peki, Bu da Tirmizi hadisinde geçer. Akşamdan sonra altı rekat kılsa, işte dünya kelamı arada konuşmamak şartı var. Leme tekellem beyni önebisü. Adel ne leu? Ibadet isne yaşara sene. 12 sene sıralı ibadete denktir. İşte denizin köpükleri kadar günahı saf olur falan. Müjdeler çok. Bu altı da sünnetten sonra dört da sünnetle hesap yapan için vakti dar olan falan vesaire hastadır, yorgundur falan. Sünnetle hesap yapan dört kısa bu da ne eder? Altı eder. Ama... Ben sünneti ayrı tutacağım, altıyı ayrı kılacağım. O en güzeli makbuludur. Doğrusu oldu yani ayrı bir şey. Ama faziletler bakımından anlatıyorum. Kitaplarda gördüklerimi de gizleyemem. Şimdi bu akşam namazından sonra imanı muhafaza namazı öğretmiştim size. Bu hırfızı imanı kılarsan evabinden sayılır mı? Sayılır. Efendim bu istihar namazını kılarsan iki rekat o da o dörtten ikisi olarak kabul edilir mi? Altıdan 2'yi olarak kabul edilir. Çünkü orada nafile namazdır. Nafile namazlarda mutlak niyet, Allah rızası için kılınır. herhangi bir niyet yerine geçerlidir. Anladınız. Ama hoca efendi benim içime sinmez. E, Sinmese daha iyi. Ben sünneti ayrı kılarım. Evet. Altı da evabim kılarım. Çok iyi. İman muhafaza da iki. Sekiz. de efendim istihara kılarım. On. E ne, ne lazım? Maşallah sana. Mübarek. Çok'u yaparsın yani, ben bir şey demiyorum. Evet. Ama vakti dar olan, yorgun olan, hasta olan, tembel olan benim gibi çok insanlar var. Onlara da bir yol söylüyorum. Sen istiyorsan zam da yapayım. Ben sallâbâdel mâgribi ışrîne rekâten. Tirmizi hadisinde geçer, akşamdan sonra 20 rekat kılarsa, al sana bir teravih. Ben Allah'u lebeytem fil cennet, Allah ona cennette köşk bina eder. Allah mı yorulacak sevap vermekten? Allah'ın köşkü mü bitti yani? 13'ün istersen yirmi kıl. Ben sana bir şey demiyorum ama hududun alt sınırını da koymam lazım. Değil mi şimdi? Bu istaharı namazını diyor. İster işrak vaktinde kıl. Yani işraktan sonraki iki rekat. İster akşam namazından sonra kıl. Yahut her hafta cuma günü. Siz hemen haftalığa geçtiniz zaten otomatik. Veya her ay. Bu daha iyiymiş değil mi? Yahut her sene. Onda Müftünün Arabi de mübarek acımış bize, bab biliyormuş ki tembeller var. İki rekat kılasın Birinci rekat tafat sonra yalnız bu hadler ezberleyeceğim Ve Rabbu ki ma yeshawu yaktarou ma kanele murk Teala İlerisi de vardı başka rivatlerde ama ben bu kısa diye bunu aldım. Size ne kadar kısasını söylesem o kadar için ezberleyemezsiniz. Birinci rekatta bu ayet okunuyor. ikinci rekatta ve mekanelimi ümminü ve le müminetin zekallahu ate okunuyor. Ya hocam ben bunları ezberleyemem ki. Ya iki satır. Ya ben bunları ezberleyene kadar zaten kalsın bari istare ya. Zor ya bu işler. Ne yapacağız o zaman? Yan o zaman kulüallah okuyacaksın. Ne yapacaksın ya? Bende ne, ne diyeyim sana şimdi? Ama bu ayetleri güzel e, ezberleyip okursan hakkını verirsin. Yoksa da kulüallah hat Hangi ayetin yerine bilemiyorsan kulu Allah'a kâfidir. Şimdi duaya geldiği zaman diyorsun ki istihane duasını başlıyoruz Allah'ım ey Allah Celle Celaluhu Ya Rabbi sen biliyorsun ben bilmiyorum. Hayırlı ne, şerli ne? Hayırlı görüyorum sonu kötü çıkıyor. Ben senin her şeyi bilen ilminden hayır talep ediyorum. Ve ben bir şeye gücüm yetmez senin gücünden kudret istiyorum güç istiyorum. Ve selukun fadlike'l azim senin o eşsiz büyük lütfundan fazlından bir merhametini bir duamı kabul etmeni niyaz ediyorum. Fe takdiru ve la sen her şeye kadirsin ben hiçbir şeye kadir değilim. Ve ve ta'lemu ve la alem sen her şeyi biliyorsun ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne güzel dua. İnneke ente alimul guyub bütün gizli aşikar, her şeyi hakkıyla bilen ancak sensin. Şimdi istikare buraya kadar meşhur istikare hadislerde varit olan aynı başlığı. Burada bir özellik şimdi var. Allahümme inkûnte teâlâ müşeyyem min cemûme a-tiharraku fiyye veskûnû Ya Rabbi benim hareket ettiğim, davrandığım, yürüyüşe geçtiğim, yapmak istediğim, tutmak istediğim, bakmak istediğim, vesaire, vesaire hareket ediyor. Ya da hareket etmeyeyim, Böyle sakin duruyorum. Halbuki hareket etmem lazım olabilir. Hayırlısı hareket etmek icap eder ama ben sakin duruyorum. Benim hareketlerimden veya sükünlerimden yani duruşlarımdan herhangi bir şeyi hayrulliği benim için hayırlı biliyorsan yani sen biliyorsun akıbeti ne olacak. Ben akıbetini bilmiyorum. Fî dinî ve dünyî ve ehlî ve mali efendim dinim hakkında, malım hakkında, ailem hakkında, efendim, bir de benim ya hareket edip veya sakin olacağım işler ya da başkalarının benim hakkımda, malım hakkında, canım hakkında, ailem hakkında harekete geçeceği bir şeyler yapacağı işler veya sakin duracakları, yapmayacakları işlerden herhangi birinin manaya baktım işte dini ve dünya vakıbet vacili vaciliği benim dinim için, dünya için, önümde hazır olan vaktim için, gelecek zaman için hayırlı olduğunu biliyorsan, ne zamana kadar minsaati şu saatten ilamizle, bir dahkine kadar. Onu şimdik ayarladık buraya. Eğer ertesi güne kadar yapıyorsan min el yanına yazdık bir günlük niyet için. Bir dahki gün, yarınki gün bu saate kadar. Haftalık yapıyorsan minel cumateli hura bir dahaki cumaya kadar. Aylık yapıyorsan mineşer ile bir dahaki aya kadar. Senelik yapıyorsan Mine senedeli hura bir dahaki yıla kadar. Mesela Kadir gecesi mutlaka yapmak lazım. Zaten kader meselesi var. Berat gecesi mutlaka yapılması lazım. Zaten berat gecesi bir senelik. Kaza, kader, ayar, hesap var, rızık, ecel vesaire. Ama e, bu normal bir günde de şimdi yapsan bir daha seneye desen bir daha sene bugüne kadar garanti süresi var. Anladın? Eğer benim harekete geçeceğim veya sakin duracağım veya benim hakkımda harekete geçilecek veya sakin durulacak. Herhangi bir şeyin bana dinime dünyama geleceğime hayırlı olduğunu, çolluma çocuğuma, malıma hayırlı olduğunu ve ihvani kardeşlerim de var. Bu kardeşlerimde de birbirimize niyet edelim. Birbirimize niyet edelim. Çünkü birisi okuyamaz o hafta. Öbürü okur, o da onun korumasına girer inşallah. Tamam. Faktür uli, ya Rabbi, o hayırlı bildiğin işi bana takdir eyle. Ve sir ruhli, onu bana kolay eyle. ve variklifi, sonra o işe bana bereketler ihsanı. Yani, duaya bak şimdi. Şimdi sen ne istihare yapıyorsun? Evleneceğim, hayırlı mı? Araba alacağım, hayırlı mı? İşe gireceğim, hayırlı mı? Vesaire. Kız vereceğim, hayırlı mı? Bunu yaptığın zaman istareyi otomatiğe bağladın. Eğer o işler hayırlıysa mutlaka sana nasip olacak. Ertesi güne kadar. Veya bir haftalık yaptın, o hafta içinde hayırlıysa o iş nasip oluyor. Bugün yaptıysan. Yine bunun devamında da diyor ki Ama Ya Rabbi benim hareket edeceğim veya sakin duracağım ya da benim hakkımda harekete geçilecek veya sakin durulacak herhangi bir iş bütün olacak işlerden herhangi bir şey dinim için, dünyam için, akıbetim için, efendim, ailem için, malım için, kardeşlerim için işte. Şerli biliyorsan fasluf vani. Ne zamandan bugünden yarına kadar, işte veya haftaya, veya aya, veya yıla. Şerli biliyorsan fasluf vani, usluf yani o işi benden geri çevir, beni ondan geri çevir. <gülüyor> hayır neredeyse onu bana takdir eyle sonra da takdirine beni razı eyle çünkü başıma bir şey gelir razı olmam Allah muhafaza sana itiraz olur şimdi dua böyle yapıldığı zaman bu Evliyaullah'ın tertibidir hadis-i şeriflerde istare genel belli bir şey içindir niyet tek şeydir ama Evliyaullah'a Allah ilham etmiş öyle bir şey ki bu bir senelik istihare yapabiliyorsun bir kerede. Ve bu istiharenin tümünde o bir dahaki seneye kadar hayırsa nasip oluyor, şerliyse otomatik o istihare devreye girdiği için o işe engel çıkıyor. Anlayabildiniz mi? Haa otomatik işleri anlarsınız siz. şeyh Ekber Kütüdesir Ruhu muhittin Arabi Kaddesi şöyle devam etti. Kişi bunu yaptığı zaman kendisi hangi konuda bir hareket yapsa veya onun hakkında başka bir işe girişse, Başka biri bir işe girişse, O işin yapılmasında yahut terk edilmesinde mutlaka hayır olacaktır. Dikkat edin. Ben söz veremem size bu işleri. Evliyaullah söylüyor. Ben bunu böylece tecrübe ettim diyor mutin Allah. Bütün hareketlerim, sükunatım, Yaptıklarım, terk ettiklerim, Ya mı gidecektim, gitmedim. O gitmemek sükun sükun. Sakinlik. Ya buradan kalkacaktım, şuraya geçeceğim. Şimdi düşünüyorum buradan, şuraya gitmem, hayırlı mı diyeyim şimdi. Hayırlıysa götürüleceğim oraya. Hayırlı değilsem oturtulacağım burada yani, anladın? Çünkü oradan oraya gidene kadar da kırk tane de olay olabiliyor tabii. Başına neler gelir. E kardeşim, sen bu namazı kılmak için gündüzün evvelinde yani işrakta yahut öğlen namazından sonra veya akşam namazını takip yahut yasından özel bir vakit tayin et, hep aynı zamanda kıl diyor. Çünkü demin dediğin gibi, neden? Şimdi bu saatten haftaya bu saate kadar diyorsun. Şimdi bu akşam cuma gecesi kıldın. Kaçta? 7'de. Haftaya bunu erken kılarsan ne ala? Garanti süresi çıkmadan tazeledin. Ama haftaya bunu 9'da kılarsan, sen duada ne demiştin? Bu saatimden mistine kadar. Ne oldu? 7 ile 9 arası 2 saat açık kaldı. O 2 saat açıkta da başına bir şey geldi. İstiharaya dahil oluyor mu? Anladın mı sen? Onun için ne diyorum sana? Bismillahirrahmanirrahim Sabah okudun üç kere, akşama kadar bela gelmez hani say hadiste Ama sen de diyorsun ki bana, ben bunu okuyorum ama bak Vurdum duvara Ne olacak şimdi? Ee, kaçta okudun? Dokuzda Kaçta kaza yaptın? Sekiz buçukta Anladım ama sabah akşam okuyorum, okuyorsun ama Akşam ezanıyla Garanti süresi doldu Hadiste diyor ki sabahladığında akşamladığında akşam ne zaman oluyor? Güneş battığında mı? mübarek arada Güneş battığında sabah okuduğunun garanti süresi doluyor. Onun için diyor ki aynı vakti tayin et diyor. Hep aynı mesela. Vakti tayin et. Sonra iki rekat istihara namazı kıl. O demin dediğim ayetler burada. Dergimizin efendim 95. sayfada ayetler hangi ayetler okunacak onu ezberlemek inşallah kolayınıza gelir. 95'in sayfede o. Burayı da 96'dan devam ediyoruz. Efendim, geri dezikredilen duayı yap, her gün buna böyle devam edersen bunda çok hayır görürsün diyor. Bak, tarikat meşayihı, esrarum şöyle demişlerdir, bu istihareye devam eden kişinin yaptığı ve terk ettiği işlerin tümü hiç şüphesiz hayırdır. Bitti, otomatik Allah'ın hayrına bağlamış. Bu ne kadar önemlice şey. biz her işe nasıl işte ara namazı kılalım her dakikaya? Bu kadar mesele çıkıyor her gün yani. ne konuşacağım, ne yapacağım, nereye gideceğim, alacağım, satacağım, mesele çok. Biz bunu böylece denedik ve bütün, dikkat! Bütün hayırları, bak bütün hayırları bunda bulduk. Ben şimdi bunu bir senelerdir biliyorum. Ama vakti şimdi gelmiş demek nasip oldu. Seyze ben bunu e, öğretmem lazım. Çünkü böyle bir hayırdan sizi nasıl mahrum edelim? Zira bu şekilde dua yapmak Allahu Teala Teala'ya karşı edeberi ayet ve işleri Allah'a ısmarlama manası taşır. Artık bu şekilde istiharaya devam eden kişi başına gelen işlerin akıbetinin hayırlı olacağını itikad edebilir. Şimdi hep canımızın istediği mi olacak? Canımızın istemediği bir şey başımıza geldi. Aldılar bizi hapça götürdüler. E değil mi şimdi? Karar çıktı gittik. Hapça gidiyoruz. E dün gece ben istiharın namazı bunu yaptım. Ben şimdi hapse gidiyorum nasıl oluyor? Hemen şimdi ben ne düşünebilirim? Kesinlikle benim bu hapse girmemde ne var? Ha? Çünkü neden? İşte tarih yapmıştım ya. Mevla ben izah eder mi şimdi? Anladı, anlatabildim E başına bir iş geldi. Çocuğun öldü. Allah Allah. Ne var şimdi bunda? Mutlaka ama. Mutlaka hayır olduğuna inanabilirsin. Neden? E çünkü sen a, a, çocuğun hakkında da bu duada var. Ehlim hakkında diyorsun. Çocuğun da ona da E çocuğun hakkında burada hayır olmasını istemiştin bugün de bu nasip oldu istihare süresi dahilinde e ne olacak Ya hayır var çocuğun büyüse de e, kafir olsa seni de gavur etmeye kalksa ne yapacaksın onun için sen ne biliyorsun akıbetini sen Allah'a valetçesin kardeşim kaybı bilemezsin zaten akıbeti şer olacak işlerden gönlü daralacak bu istihareyi yapan adam bir işe girerken eğer o işin akıbeti şerse Allah ona ne verecek Gönül sıkıntısı verecek. Ve efendim onlara ulaşma sebepleri kendisi için imkansız hale gelecek. Ya illa da bu iş olsun istiyor. Ama bu istareyi yaptıysa o işin sonunda şerse Mevla ona öyle sıkıntılar çıkaracak. imkanı yok o işe ulaşamayacak. O çok üzülecek. Keşke olsaydı diyecek. Halbuki Allah onu büyük şerden kurtarmış olacak. Anladın? Bu istareyi yapanlar için Herkes için konuşmuyor bunu, bak. Böylece o, sebepleri kendisine asan edilen şeyleri. Baktın gibi iş işi yapmak istiyorsun, imkanlar da açılıyor önünde. Kolay kolay pat küt pat küt, aa hemen ulaşıyorsun o hedefine yani. Anladın? Hacca gideceğim diyorsun, aa vize çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Yolculuğun sebepleri işte falan. Anla ki, hayır akıbeti sonu ki, işler kolay geliyor. Ama... Bir şey yapacaksın. Allah Allah. Oradan bir engel, buradan bir engel. Yarabbel alemin. Ben halbuki Mekke'ye gideceğim. Ne var ya? Ya arkadaş Mekke'ye tekkeye. Her şeyinin akıbetini Allah bilir. Onun içindir ki sen bak vaziyete. Eğer sebepler zorlaşıyorsa, o işe ulaşma imkanları daralıyorsa, anla ki ulaştırılmayacaksan şerdi sonu. Efendim, bu durumda Sebepleri kolay gelen şeylerin Allah'ın kendisi için tercih ettiğini bilecek, kalbi rahat olacak. İstediği halde ulaşamadığı şeyler için hiç üzülmeyecek. Niye üzülmeyecek? E ya ben Allah'a havale mi? Şerse çevir benden demedim mi? E tane. Bilakis kulunun menfaatini Allahü Teala kuldan daha iyi bilir. Bunu bilecek. O iş olmadı diye de Rabbine hamdedecek edecek. Elhamdülillah ki olmadı. Halbuki çok istiyordun. Ama nasip olmadıysa elhamdülillah. Çünkü neden? Şer çevrildi demektir. İmam Şahrani Kaddesallâhü Hazretleri bu nakilleri yapıyor tarikat meşayhından ondan sonra buyuruyor. Ey kardeşim haftalık yahut aylık veya bir iki yıllık bunu İmam Şahrani için ilave yapıyor. muhittin Arabi bir seneye kadar pay vermişti. Ben şimdi İmam Şahranı'da dediğini gizleyemem. Ben biliyorum ki siz ömürlük bir tefatak yapacaksınız belki de. Belki de on da yapmayacaksınız. Ben bir şey gizleyemem. Ben kitaptan tercüme yaptım. Bir iki yıllık hatta daha ziyadesi için de olsa diyor. Ömürlük demiyor bak. Daha ziyadesi için de olsa. Bulunduğun andan itibaren niyetlendiğin vakti belirterek bu istikare ile mutlaka amel et. Bunu fıkıhçı büyük İbn Abid'in Hazretleri l -l ali fil Avali isimli eserinde ben oradan tercüme ettim. Evet. Seyyid Muhammed Ali Bey Malik Hazretleri babu'l-ferişte almış ama tabi e, esas kaynaklar Muhtadin Arabiye'ye kadar gidiyor. Not koymuşuk buraya. Arapçayı düzgün okuyamayanlar istiare namazının akabinde bu duayı Türkçe manasından okuyabilirler. Çünkü namaz içinde değil Namaz dışında Türkçe dua yapmak Caizdir Ama duayı düzgün okuyamıyorsa Arapçayı İstihara namazında tarif edilen Ayetleri bilemeyenler Birinci rekatta kafirun Kafirun da zor kafirun da <gülüyor> Bil Bilmeyen de var İkinci rekatta İhlas Suresini okuyabilirler Kafirun Suresini de Doğru okuyamayanlar Ben biliyorum mallarımı, malzemelerimi Elimde ne var Her iki rekatta İhlas Suresini okuyabilirler onu da bilmeyenler gitsinler kafalarını bir yerlere vursunlar gitsinler. Ne yapacağımı yani. Kulüvallahı da bilmiyorsun daha istiharı nasıl yapacaksın arkadaş? Şimdi bu dergimizin en sonu 95 96. sayfası. Muazzam bir tertip ve terkip hiçbir eczaneci veremez. Hiçbir tabip doktor bunu keşfedemez. Bunu Allah Teala büyük velilere öğretmiş. Biz de size naklediyoruz. Anladınız mı şimdi? He? Şimdi birileri yine çıkacak hadisçi geçinen serserilerden. Hadisçi geçinen de çok serseri var. Şimdi diyecek ki, hadiste kaynağı yok. Ben hadis dedim mi şimdi? He? Cübbeli hocanın rivayet ettiği, uydurma bir hadis için bakınız diyor. Çüş sana be, yuh sana be. Ulan ben hadis dedim mi şimdi? Ne dedimse? Muhittin'i Arabi Hazretlerinden gelen bir nakit. Biz buna inanıyor muyuz? İnanıyoruz biz. Biz bunlara inanıyoruz. Muhittin Arabi bir şey dedi, biz inanırız. İmam-ı Rabbani bir şey söylüyor, biz inanırız. Şah-ı bir şey zikretti, biz inanırız. Bütün Evliya Allah. Hizbul-Bahar hadis midir? Evrad-ı hadis mi? Hadisler var içinde, ayetler var içinde. Ama bunları Allah Teala kime ilham etti? Dostlarına. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret etti mi? He? Etti. Müslim hadisi. Mensenne, sünneten, hasenetten kim İslam'da güzel bir sünnet çıkarıp da çığır açarsa fele <gülüyor> Tarikatleri kuran bütün veliler 5000 la ilahe illallah 5000 Allah diyeceğim, Nakşibet tarikatında en az günde. E bunun hadis olarak 5000 var mı? Yok. Ama hadiste ne var? Zikrin en fazileti la ilahe illallah'tır diyor. Ama onu sayı söylemiyor. 100 tane için hadiste var, 100, 200 falan geçer. Ama mesela binde de geçiyor. binden yukarı hadislerde pek rastlamadım. Ama Evliyaullah diyorlar ki bu yüz taneyle, iki yüz taneyle, bin taneyle ne olmuyor? Kalbe bu iş tam yerleşmiyor. Ama öbür rahat diyor, Üzgürullah zikran kesira, Üzgürullah zikran kesira, çok zikredin. Madem çok zikredin, onlar bakmışlar, denemişler, kalbe etki bakımından günlük etki en az beş bin olduğu zaman kalpte bir iz bırakıyor. Bunu tecrübeyle, ilhamla bulmuşlar. Ondan sonra bize inanan, bize güvenen, bizden ders alan, bize biat edenlere de biz bunu tavsiye ediyoruz demişler. O da demiş, tamam ben söz veriyorum. Ben bunu her gün yapacağım. Söz verince ne olmuş bu? Adak gibi olmuş. Adam şimdi dese ki ben iki rekat iştahat namazı kılmaya söz veriyorum, adıyorum. O iştahat namazını kılmak ona ne olur? Vacip olur. Ama sen şimdi tarikata girmek farz mı vacip mi? Değil. Ama girip de söz verdikten sonra dersini yapmak adak hükmündedir. İki rekat farz namazı gibidir evladım buyururdu Alâheter Efendi Hazretleri. Çünkü neden? Söz verdin adadın buyururdu. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte Evliyaullah'a, bütün ümmete, bütün ümmete Mevla'nın vahiyle hadiste buyuruyor. Kim güzel bir sünnet çıkarırsa. E sen şimdi namazın içine sünnet koymuyorsun. Abdeste sünnet koymuyorsun, anladın. Ayrıyetten, haricen, nafileden, fazladan bir diyorsun ki 5000 kere Allah diyelim. Bunu sen başlattın. Şah-ı başlattı diyelim. Kaddes Allah aleyhi bütün Nakşi Tarikatı'nda bu dersi yapanların sevabı bir o kadar da kime gidiyor şimdi? Şahin Akşi Hazretleri'ne gidiyor. Anladınız mı? Güzel sünnet çıkartma e, teşviğini kim yaptı? Muhammed Mustafa yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Evliyaullah'a gelen ilhamlar haktır. Dolayısıyla itikad edenler bu müjdelere, mükafatlara nail ve vasıl olacaktır. Zaten burada istihare duası hadiste geçen duadır. Ancak mesele nedir? Şu anımdan Bir daha gün şu saate kadar Bir daha hafta bir daha ay. Bunu demeyi Mevla öğretti Böylece bize büyük bir kolaylık oldu Çünkü biz her işte istihare Yapmayı beceremeyiz Bazen günde on tane mesele çıkıyor Hepsinde iki rekat namaz istihare duası Yapamıyoruz Çok önemli işlerde bile istihare Tembellikten yapamadığımız oluyor İstiharesiz işlere girişiyoruz Sonu da hayır olmuyor Allah muhafaza başımıza belalar geliyor Bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana يعلمون الاستخاره kul fi'l umur kullaha ki ma yuallimuna sureten min el-Kur'an Sahabe-i Kiram'ın beyanıyla Kur'an'dan bir sureyi hatta nakulu nasıl bir sureyi bize namaz için öğretiyorduysa canat efendisi her işte istihareyi bize öğretirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu istiharenin manası ne? İşte deminki duadır genelde ya Rabbi bu işin akıbetinin hayırlı olmasını senden istiyorum. Hayırlıysa nasip et, şerliyse çevir. Çevir gitsin. O zaman bu her işe özel yapılması lazım esasen. Ama bizim gibi acizler her işte de böyle istihare yapamıyoruz. O zaman toptan böyle bir istihare yapma bize bir kolaylık hasıl oldu. Allah Teala Hazretleri en azından yani haftayı geçirmeden her hafta cumadan cumaya Allah Teala en azından yapmayı nasip eylesin. Berat gecelerinden yapmayı nasip eylesin. Kadir gecesinde yapmayı nasip eylesin. Amin. Hakkımızda ne hayırlı onları bize nasip eylesin. Amin. Ne şerliyse bizden sarf eylesin. Amin diyen dillerinizin nar-ı cihiminden eylesin. Amin, amin, amin. Evet. Onu diyorum. Dergimiz dergi değil, kaç kitaba bedeldir Allah Teala amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sübhane Rabbeyle Aleyhine ve rabbe Aleyhine salatu ve salatu ve salatu ve salatu ve salatu. Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Aleyhine Allahümme enâ eselüke'l cennete ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme enâ eselüke rıdâke cennete ve na'ûzü bike min sehatike ve'n cennete ve mâ karaba ilayha min kavli ve'amel. Na'ûzü ve mâ karaba ilayha min kavli ve'amel. Allahümme enâ eselüke min hayri mâ eselaka'n Muhammed sallallahu teâlâ ve sellem. Ve na'ûzü bike min şerri Muhammed sallallahu teâlâ ve ente'l mustânu aleyke'l وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوبَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيلَ عَلَيْهِ those who من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلى فَنَعُوذُ بُكَ من الشكر كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلى اللهم انا خير ما سألك نبيك محمد صلى الله تعلی عسن وعبادك الصالحون اللهم انا سألك دائما ونسألكم قلبا خاشع ve nes'elüke l-afiyyete m-kulli beliyyeh ve nes'elüke temâme l-afiyyem şükür devamel l-afiyyem nes'elüke şükrâ ile l-afiyyem nes'elüke l-gînâ'in nâs ya rahmen rahimin ya rahmen rahimin senin yolunda harcama üzere bereketli vakitler hayırlı ömürler, ve afiyetlere bizleri Malik eyle, gözden, nazardan, sihirden her türlü eşrarın şerlerinden bizi muhafaza eyle, bütün hile hudnâ tesliselerden, suikastlerden muhafaza eyle, Allah'ım kimler ne planlar peşindeyseler hilelerini başlarına makûs eyle. eli sünnet hakkında, ehli sünnet müslümanlar hakkında, bizim bu cemaatlerimiz, sohbetlerimiz, reddiyelerimiz hakkında bizimle uğraşanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bizim imkanlarımızı her gün daha da ziyade geniş eyle ya Rabbi. vidaat ehlinin bütün imkanlarını bir an evvel iptal eyleyip. Seslerini, soluklarını çıkaramayacak hale getir ya Rabbel alemin. Amin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina Mevlana Muhammed. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için buyrunuz. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik. Ala, seyyidina. ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi el habibil al alil kadri. El-Azim-il-Cahid. El ve ala alihi ve sahbihi. Amin.